Molière hastalık hastası. Kişiler. Argan hastalık hastası. Belin. Argan'ın ikinci karısı. Angelique. Argan'ın büyük kızı. Luizon. Argan'ın küçük kızı. Angelique'in kız kardeşi. Beral. Argan'ın erkek kardeşi. Cleans. Angelique'i seven genç. Monsieur Dioforius. Hekim. Thomas Dioforius. Oğlu. Angelique'le evlendirilmek isteniyor. Monsieur Purgon. Argan'a Bakan Ekim Mösyö Floran Eczacı Mösyö Bonfoix Noter Tuanet Hizmetçi Kız Birinci Perde Sahne 1 Argan Odasında tek başına bir masanın önüne oturmuş Bir takım markalarla sayı sayarak Eczacının hesap defterini incelemekte Bir yandan da kendi kendine konuşmaktadır 3-2 daha 5 eder 5 daha 10 eder On daha yirmi eder. Üç iki daha beş eder. Keza şehri halin 24'ünde ahşa ve emai alilerini telyin. Tartip ve tefrih için müessir, müstahsır ve müleyyim bir tenkıyecik. Şu bizim eczacı mesraflü oran hoşlandığın bir yönü varsa o da hesap usullarını hep böyle pek incirlikli bir dille yazmasıdır. Ahşa ve emai alileri bir buçuk frank. Evet ama M. Floran, yalnızca incelikle iş bitmez. Biraz da insaflı olmalı. Derilerini yüzer gibi hastaları soymamalı. Bir tenkiye bir buçuk frank. Ben bu işe gelemem. Size bunu daha önce de söylemiştim. Siz zaten öteki pusulanızda bir frank yazmıştınız. Eczacı kısmının bir frank dediği de aslında 50 santimdir. İşte 50 santim. Keza yem mi mezkurda, batn-ı esfe'li tanzif ve gaz-ül-tad-hir zımmında ve mucibinde katmerli macunu yekta. Yavenr eseli ve verdiği vesaireden mürekkep şiddetli bir tenküye-i müessire. Bir buçuk frank. İzin verirseniz 50 santim. Keza yemü meskur akşamı zat-ı uyutabilmek üzere tertip edilen muhattir ve münevvir bir gulab-ı kebedi. 1 frank 75 santim. İşte buna diyecek yok. Bu ilaç beni iyi uyuttu. 50 santim. 50 santim daha 1 frank. 87,5 santim. Keza mahr-ı 25. günü safra-i tahliye ve ihraç için M. reçetesi mucibinde taze Hint hıyarı. Sinameki ve sahir eden mürekkep müsil ve mukavvi bir devvai şafi. 4 frank. Ama M. Florent, alay mı ediyorsunuz Tanrı aşkına? Hastaları soyup öldürmemeli. Hem yaşatmalı hem sahillerinde yaşamalı. M. Pürgon reçetesine 4 frankı da yazmadı ya Hadi bunu da sayalım, sayalım da cabadan üç frank sayalım. Onun da yarısı tam bir buçuk frank eder. Keza yemiyi mezgürda istirahat alilerini temin için müsekkim ve kabiz bir menku bir buçuk frank. Ala, bu da 75 beş santim. Keza şehri halin yirmi altıncı günü Gaza'da alilerin def iracı zımında. Dafi ü bir hokne, bir buçuk frank, hayır elli santim, mesöfloram, keza yevmiye-ü akşamı berçevi balâ ihtikanı Alilerinin tekrarı bir frank, elli santim mesöfloram, keza mahıcarinin 27 günü zat-ı bir an evvel helaya sevk ile ahlakı fasidelerini, Def utarda mahsus bir devai i müessir. Üç frank. Peki bir buçuk frank. Sizi böyle insaflı gördükçe içim açılıyor. Keza şehri halin 28. günü mübarek kanınızı taltif, tasviye, tadil ve tefrih için bir içi musaffa, şekerli şurutka bir frank. Argan. Odasına tek başına bir masanın önünde, önüne oturmuş, bir takım markalarla sayı sayarak eczacının hesap defterini incelemekte, bir yandan da kendi kendine konuşmaktadır. Ona da eyvallah ama elli santim, keza reçetesi mucibinde on iki happe panzehir taş ile kebbat, nar vesaire şuruplarından mamur, edviyeyi vakiyeden bir porson kordiyar. 5 frank. Ama Mösyö Floran rica ederim. Öyle yüksekten atıp tutmayın. Siz böyle davranırsanız artık kimse hasta olmak istemez. Gelin 4 frankla yetinin. Onun da yarısı tam 2 frank. 3-2 daha 5 eder. 5 daha 10 eder. 10 daha 20 eder. Toplam 63 frank 22,5 santim. Bu duruma göre bu ay içinde ben 1-2-3-4 4, 5, 6, 7 ve toplam 8 ilaç almış ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve toplam 12 tenkiye yaptırmışım. Oysa geçen ay 12 ilaçla 20 tenkiye tutmuştu. Onun için bu ay kendimi geçen ayki kadar iyi bulmayışıma şaşmam. Bu durumu Mesyopurgon'a anlatayım da artık bu işe bir düzen versin. Haydi şunları kaldırın. Ne o kimse yok mu? Ne kadar söylesem yararsız. Beni hep böyle yalnız bırakırlar. Bunları burada tutmanın yolu yok. Adamlarını çağırmak için çıngırak çalar. İşitmiyorlar. Benim çıngırağın da sesi iyi çıkmıyor ki. Şıngır şıngır şıngır işin yoksa çal. Şıngır şıngır şıngır. Hepsi sağır. Tuhan et. Şıngır, şıngır şıngır Ha çalmışım ha çalmamışım. Hay köpeğin kızı hay kaltak şıngır şıngır şıngır Çıldıracağım, geliyor artık çınğırak çalmaz haykırır şıngırda şıngır şıngırda şıngır hay da da leşin çıksında cehennemin dibine git git hiç böyle zavallı bir hasta yapayalnız bırakılır mı şıngırda şıngır şıngırda şıngır ne acınacak hal şıngırda şıngır şıngırda şıngır aman tanrım Öleceğim de kimsenin haberi olmayacak. Şıngır da şıngır, şıngır da şıngır. Sahne 2, Tuanet Argan. Tuanet, odaya girerken. Geliyorum. Argan, hay rezil, hay kaltak. Başını bir yere çarpmış gibi yaparak. Hay çıksın, ortalığı öyle gürüteye boğuyorsunuz ki yetişeyim derken başımı pencerenin kepenginin köşesine çarptım. Öfkeyle. Seni hain seni. Sözünü kesip barmasına engel olmak için yeniden sızlanarak. Aa. Tam bir, of. tam bir saattir, Ay. beni yapayalnız, kes sesini de azarlayayım, kalt Öyledir doğrusu ya, ben kafamı patlatayım da siz de üstelik beni azarlayın. Senin yüzünden boğazım yırtıldı, geberesi. Sizin yüzünüzden de benim kafam yarıldı, fit olduk. Ne dedin aşifte? Azarlarsanız ağlarım. Sen beni bırakıp savuşursun ha, hain. Yine sözünü kesmek için, of. Rezil, üstelik bir de... Ah. Olur şey değil. Demek azarlayıp hıncımı da ağlamayayım ha? İstediğiniz kadar azarlayın. Vız gelir. Ağzımı açtıkça sözümü kesiyor. Azarlatmıyorsun. Edepsiz. Sizin içiniz azarlamakla rahat ediyorsa benim içimde ağlamakla rahat ediyor. Herkes kendisini düşünür. Aa. Eh ne yapalım? Bunu da sineye çekeceğiz. Kaldır şunu. Aşifte. Kaldır. Argan iskemlesinden kalkar. Nasıl? Bugünkü tenkiyem iyice etkisini göstermiş mi? Tenkiemiz mi? Evet. Safram iyi sökmüş mü? Vallahi ben öyle şeylere karışmam. Onu burun sokmak, mösiferanı düşer. Çünkü çıkarı onda. Biraz sonra yine tenkiye yapacağım. Söyle de sıcak su bulundurmayı unutmasınlar. O Floran olacak öteki Ötekin mösiferan olacak? Sizin vücudunuzla istediği gibi oynayıp duruyorlar. Onlar sizi sağmal inek yapmışlar. Şunları bir görsem de sorsam, acaba hastalığınız neymiş ki bu kadar ilaç veriyorlar? Sus, bilgisiz karı. Tıbbın buyruklarını denetlemek senin haddindi sanki. Haydi, sen git kızım Angelik'i bana yolla. Ona bir diyeceğim var. İşte, bilmiş gibi geldi. Sahne 3, Angelik, Tuanet, Argan. Argan. Gel kızım Angelik, gel. Tam zamanında geldin. Ben de sana bir şey söylemek istiyordum. Angelik, buyurun, dinliyorum babacım. Oturaklı iskemleye koşarak. Biraz dur, Tuanet'e. Bana bastonumu verin, şimdi gelirim. Tuanet, alay ederek. Çabuk olun efendim, çabuk olun. Her işimiz tamamdı da, bir mesefülarının lazımlığı eksikti. Sahne 4 Angelik, Tuanet. Angelik, bitkin bir bakışla bakıp, gizli bir şey söylemek ister gibi. Tuanet, Tuanet, ne var? Angelik, biraz bana bak. Tuanet, bakıyorum işte. Angelik, tuanet. Tuanet, peki tuanet, tuanet, onu anladık. Üst tarafı, Angelik, neden söz etmek istediğimi hiç sezmiyormusun? musun? Tuanet, eh, biraz sezer gibi oluyorum. Sanırım bizim genç aşıktan. Aslına bakarsanız tam altı gündür hep söz edip duruyoruz. ''Siz her saate ondan söz etmeseniz içiniz rahat etmiyor.'' ''Angelik, bunu bildiğine göre niçin sen bende önce o konuyu açıp da beni bin dereden su getirerek kapı yapmak sıkıntısından kurtarmıyorsun?'' ''Tuanet, siz zaman bırakmıyorsunuz ki bir dakika denizden düşürmezseniz artık sizde önce söz etmeye olanak mı kalır?'' ''Angelik, ne saklayayım, ne kadar söz etsem yine doymuyorum.'' Sana yüreğimi açmak için hiçbir fırsatı da kaçırmak istemiyorum. Ama doğrusunu söyle Tuanet. Sen benim bu du duygumu yersiz mi sayıyorsun? Tuanet, ne münasebet, ne münasebet. Angelik, bu tatlı duygulara kapılmak haksız mıyım? Tuanet, ben öyle bir şey demedim. Angelik, onun bana karşı duyduğu ateşli aşkı gösteren o tatlı dillerle kanıtlara karşı ben taş gibi duygusuz mu kalayım? Tuanet, Tanrı esirgesin. Angelik, söyle bakalım. Şu bizim tanışmamıza yol açan o umulmaz serüveni, sen de benim gibi Tanrı'nın bir armağını, yazgının bir cilvesi saymaz mıydın? Tuanet, öyle evet. Angelik, onun beni hiç tanımadan savunmaya kalkışmasını, kibar beylere yakışacak çok ince bir davranış bulmaz mısın? Tuanet, ev öyle evet. Angelik, Bundan daha incelikli bir davranış ol, ol, olmayacağını kabul etmez misin? Tuanet, etmez olur muyum? Angelik, üstelik de bütün bunları son derece incelikle yaptığını da açıkça söylemez misin? Tuanet, söylemez olur muyum? Angelik, çok yakışıklı bir adam değil mi Tuanet? Tuanet, elbette. Angelik, duruşu, davranışı ne iyi değil mi? Tuanet, bundan kuşku mu duyuyorsunuz? Angelik, her davranışında olduğu gibi, her sözünde de bir incelik var değil mi? Tuanet, Dünyada onun bana söylediği sözlerden daha ateşli söz ol olamaz değil mi? Tuanet, Sanırım olamaz. Angelik, Tanrı'nın esinlendiği bu karşılıklı aşkı, taşıyan yüreklerimizin birbirine duyduğu tatlı coşkunluklara, engel olan şu baskı altındaki yaşam, ne korkunç değil mi? Tuanet, Haklısınız korkunç. Angelik, ''Öyle ama Tuanetciğim, acaba o beni gerçekten söylediği gibi çok seviyor mu dersin?'' Tuanet, ''Vallahi böyle şeyler bana biraz karışık gelir. Aşkın yapmacığı içten olanına öyle benzer ki birbirinden ayırt edilemez. Ben bu gönül oyununda ne büyük oyuncular gördüm.'' Ancak ''Aman ne diyorsun Tuanet, ah aşkın öyle bir an anlatışı var ki bana doğruyu söylememiş olamaz.'' Tuanet, sanırım bunu yakında anlarsınız. Dünkü notunda sizi resmen istemeye karar verdiğini yazması, sözlerinin doğru olup olmadığını gösteren kestirmeye ol demektir. Bundan iyi kanıt olamaz. Angelique, ah Tuanet, eğer o da beni aldatırsa, artık ömrümde hiçbir erkeğe inanmam. Tuanet, aman babanız geliyor. Sahne 5 Argan, Angelique, Tuanet Argan İskemlesine oturarak, şöyle gel bakayım kızım, sana sanırım hiç beklemediğim bir haber vereceğim. Seni birisine istiyorlar. Ne o, biliyor musun? Öyledir ya evlenmenin sözü bile hoştur. Hele kızlar için bundan tuhaf şey olamaz. Ah doğa doğa, belki de öyle görüyorum ki sana evlenmek isteyip istemediğini sormaya bile gerek yok kızım. Ancelik, her ne buyurursanız uymayı görev bilirim babacım. Böyle söz dinleyen bir kızım olduğuna doğrusu çok hoşnudum. Öyleyse sorun çözümlendi. Ben söz verdim. Her buyruğunuza körü körüne uymak boynumun borcudur babacım. Üvey analık bu ya. Karım benden hem senin hem de küçük kardeşin Luizu'nun rahibi olmanızı sağlamamı istiyordu. Öteden beri aklı buna takılmış kalmıştı. Tuanet yavaşça hınzır karının kim bilir ne hesapları vardır. O bir türlü bu evlenmeye razı olmak istemiyordu. Ama ben ona söz geçirdim. Hem öbür tarafa da söz verdim. Angelik, ah babacım bana yaptığınız iyilikler öyle minnet duyuyorum ki. Tuhanet, doğrusu buna ben de sevindim. Sizin bütün ömrünüzde yaptığınız en doğru iş bu iş. Adamı daha görmedim ama görünce hem benim hoşnut olacağım hem senin hoşlanacağını söylediler. Angelik, elbette hoşnut olursunuz babacım. Nasıl sen gördün mü? Bu işi onaylamanızdan yüreklenerek size içimi açabileceğim için artık ne saklayayım. Doğrusunu isterseniz biz bundan tam 6 gün önce bir rastlantıyla tanışmıştık. Size yapılan başvuru bizim işte bu ilk rastlantımızdan sonra birbirimize karşı duyduğumuz ilginin sonucudur. Onlar bana bundan söz etmediler ama ben şimdi daha hoşnut oldum. Sanırım bu işin böyle oluşu daha iyi. Yakışıklı, aslan gibi bir delikanlı olduğunu söylüyorlar. Evet babacım. Boyu posu yerindeymiş. Elbette. Yakışıklı adammış. Kışkısız. Güzel bir yüzü varmış. Çok güzel. Uslu ve soylu bir aile çocuğuymuş. Tümüyle. Çok kibar adammış. En kibar adam. Latince ve Yunancayı güzel konuşurmuş. O mu babacım? Evet. Sana söylemedi mi? Doğrusu söylemedi. Peki size kim söyledi? Mesopurgon. Mesopurgon'un tanıyor mu? Ama da soru ha. Elbet tanıması gerek. Yeğeni olur da tanımaz mı? Klient Mesopurgon'un yeğeni mi? Hangi klient? Ben seni isteyen adamdan söz ediyorum. Ha evet. Öyle ya Mesopurgon'un yeğeni, yani eniştesi doktor Diaphorius'un oğlu. Çocuğun adı da Klient değil. Thomas Diaphorius. Biz bu evlenmeye bu sabah Mesofürgon 1, Mesofloran 2, bir de ben 3, üç, üçümüz karar verdik. Yarın da gelecekteki damadımı babası getirip bana tanıştıracak. Ne o, birden bir apışık kaldın? Öyle görüyorum ki babacım, siz birinden söz etmişsiniz, ben başkasını anlamışım. Tuhanet, aman efendim. Siz bunca servet sahibi olduğunuz halde nasıl olur da kızınızı bir doktora vermek istersiniz? Vereceğim işte. Sen ne karışıyorsun? Aşif de, edepsiz karı. Tuanet, aman Tanrı aşkına birdenbire parlamayın. Anlamadan, dinlemeden azarlamaya başlıyorsunuz. Öfkemize kapılmadan hep birlikte şu işin en enini boyunu bir hesap etsek olmaz mı? Ha şöyle soğukkanlılıkla konuşalım. Bir kez siz ne amaçla böyle bir karar veriyorsunuz? Lütfen söyler misiniz? ''Benim amacım şu, ben hasta, sakat bir adam olduğum için kendime bir doktor damat bulup, hekimlerle hısım akraba olarak hastalığıma karşı bilimin yardımını sağlamak, vücuduma gereken ilaçların kaynaklarını evimin içinde bulundurmak. Böylece de istediğim kadar muayene olup reçete yazdırabilmek istiyorum.'' ''Tuanet, ha şöyle, işte siz kendinize bir neden söylemiş oldunuz. Bakın böyle tatlı tatlı konuşmak, danışmak ne hoş oluyor.'' Ama efendim şimdi biraz da elinizi vicdanınıza koyun da öyle söyleyin. Siz gerçekten hasta mısınız? dedin sürtük. Gerçekten hasta mıyım ha? Demek ben gerçekten hasta değilmişim. Öyle mi edepsiz? Öyleyse peki efendim. Evet siz hastasınız. Bunun için kavga etmeyelim. Evet siz çok hastasınız. İşte artık bir diyeceğiniz de kalmadı. Ama kızınız sizin için değil kendisi için kocaya varacak. Kendisi hasta olmadığı için bir doktorla evlenmesine hiçbir gerek yok. Ben kendim için onu doktora veriyorum. Helal süt emmiş bir kız. Babasının sağlığına yarayacak bir kocaya sevine sevine varır. Vallahi efendim, izin verirsenize size dostça bir öğütte bulunayım mı? Söyle bakayım, neymiş? Siz bu sevdadan vazgeçin. Niçin, neden? İşte nedeni, kızınız bu işe kesinlikle razı olmayacak. Kesinlikle razı olmayacak mı? Hayır olmayacak. Benim kızım mı? Evet sizin kızınız. Mösyö da dünyanın bütün Dioforius'ları da ona vız gelir. Ama onlar bana gerekli. Hem bu çocuk sanıldığından çok daha yağlı bir kuyruk. Mösyö bu oğlundan başka varisi yok. Fazla olarak Mösyö Purgon'un da çoluk çocuğu olmadığı için o da bütün servetini yeğenine düğün armağanı olarak veriyor. Unutmamalı ki M. demek tamı tamına 8 bin frank geliri olan bir adam demek. Öylesine zengin olabilmek için sanırım çok adam öldürmüş olmalı. Babasının malı şöyle dursun yalnızca bu sekiz bin frank gelir bile önemlidir. Vallahi efendim bunların hepsi de iyi güzel ama ben yine döner dolaşır kendi dediğime gelirim. Söz aramızda kalsın ama ben size kızınız için başka bir koca seçmenizi salık veririm. Sizin kızınız öyle Madame Dioforius olacak kızlardan değil. Ama ben öyle olmasını istiyorum. Yapmayın canım öyle söylemeyin. Ne demek öyle söylemeyeyim mi? Hayır söylemeyin. Neden söylemeyecekmişim sanki? Sonra size söylediği sözün anlamını bilmiyor derler. Kim ne derse desin ben sana benim verdiğim söz yerine gelmeli diyorum ve selam. Hayır sizin kızınız o adamla evlenmez. Ama ben zorla evlendiririm. Evlenmez diyorum. Ya evlenir ya da bir manastıra kapatırım. Siz mi? Ben. Tamam. Nasıl tamam? Manastıra falan kapatamazsınız. Manastıra falan kapatamaz mıyım? Hayır. Hayır mı? Hayır. Al sana. İşte buna bayıldım doğrusu. Demek kızımı bir manastıra kapatmak istesem kapatamam öyle mi? Hayır diyorum size. Kim engel olabilir? Siz kendiniz. Ben, ben mi? Evet siz, yüreğiniz dayanmaz. Dayanır. Laf onlar, laf. Laf değil, işin doğrusu. Baba sevecenliği elinizi ayağınızı bağlar. Ne bağlar ne bir şey. Bir iki damlacık gözyaşı, iki sarmaş dolar. Üstelik tatlı bir sesle de ah benim cici babacım dedi mi, de hemen yerkenler suya iner. Öyle şeyler bana hız gelir. O biraz zor. Ben bildiğimden dönmem diyorum sana. Laf. Büyük söyleme, laf değil. Vallahi ben sizi bilmez değilim. Sizin yüreğiniz iyidir. Öfkeyle. Ben iyi yürekli değilim. İstediğim zaman kötü yürekli olmasını da bilirim. Ama yavaş efendim, hasta olduğunuzu unutuyor musunuz? İşte kendisine kesin olarak buyuruyorum. Benim söylediğim kocaya hemen varacak. Hazır olsun. Ben de öyle bir şey yapmasına kesin olarak yasaklıyorum. Biz neredeyiz kuzum? Bu ne cesaret böyle. Bir hizmetçi parçası efendisine neler söylüyor? Efendi yaptığını bilmezse ona doğru yolu göstermek aklı başında bir hizmetçinin hakkıdır. Tuhanet'in peşinden koşarak, Vay edepsiz şimdi beynini patlatırım. Argandan kaçarak, Sizin onurunuza dokunacak şeylere karşı çıkmak benim görevimdir. Sopasını alıp iskemlesinin çevresinde onu öfkeyle kovalayarak, Gel buraya. Gel buraya da ben sana çene çalmasını öğreteyim. İskemle'nin çevresinde argının te tersi yönünde koşup kaçarak çılgınca şeyler yapmanıza engel olmaya çalışıyorum. Rezil. Hayır ben öyle bir eğlenmeyi kesinlikle razı olamam. Kaltak. Sizin Thomas diyoforyusunuz da varmayacak. Ben istemiyorum. Pis karı. O sizi dinlemeyecek. Beni dinleyecek. Angelik sen bana şu kahveyi tutmayacak mısın? Aman babacım hastalanacaksınız. Ancelik. Tutmazsam sana ilenirim. Tuanet. Tutarsa ben de onu mirasından çıkarırım. Kovalamaktan yorularak iskemlesine yığılır. Of of. Öldüm bittim. Bunlar beni öldürecekler. Sahne altı. Belin, Ancelik, Tuanet, Argan. Argan. Aman gel karıcığım gel. Belin. Ne oldun kocacığım? Aman gel yanıma ''Bana yardıma koş.'' ''Ne var ne oluyor ah benim mini mini yavrucuğum.'' ''Cicim.'' ''Şekerim.'' ''Beni öfkelendirdiler.'' ''Vah benim mini mini kocacım ne yaptılar sana canımın içi?'' ''İşte şu tuanet aşiftesi yok mu öyle gemi azıya aldı öyle edepsizlendi ki.'' ''Öfkelenme canım.'' ''Beni kudurttu o ciğerimin köşesi.'' ''Öfkelenme yavrucuğum.'' ''Benim yapmak istediğim şeylere tam bir saat karşı geldi.'' Vah vah üzülme canım. Edepsizliği öyle ileri götürdü ki bana sen hasta falan değilsin dedi. Vay edepsiz vay. Ama sen işin doğrusunu bilirsin değil mi canımın canım? Tabi şekerim alt etmiş. Canımın içi bu şırfıntı beni öldürecek. Tanrı korusun ciğerim tanrı korusun. Saframı kabartan hep o. O kadar canını sıkma şekerim. Ne zamandır sana hep kovşunu diye söyleyip duruyorum. Vallahi yavrucuğum. Dünyada kusursuz hizmetçi, uşak olmaz. İnsan kimi zaman iyi yanlarına bakıp kötü yanlarına da göz yummaktan başka çare bulamıyor. Bu kadın iş güzel, dikkatli, çalışkan. Özellikle doğruluğu da var. Sen de bilirsin. Bu zamanda insan olur olmaz adam evine alamıyor. Hu, bak, bana bak, tuan et. tuan et. Efendim. Belin. Sen benim kocacığımı niçin öfkelendiriyorsun? Tuanet alttan ara, alarak, ''Ben mi adam? Üstüme iyilik sağlık. Ne demek istediğinizi anlamıyorum. Benim elimden geldiği kadar Mösyö'yü hoşnut etmeye çalışıyorum.'' ''Vay hain var.'' Tuanet, kendisi kızının Mösyö Diye Forius'unu onunla vereceğini söyledi. Ben de matmazı için çok hayırlı bulduğumu ama bir manastıra kapatacak olursa daha iyi edeceğini söyledim. ''Belin, bu kadarsa bence de bir sakıncası yok.'' Kızın hakkı var. Aman canımın içi inanıyor musun? Bilmez misin bu uğursuz bana neler yumurtladı? Hiç ben senin sözüne inanmaz mıyım şekerim? Haydi senin dediğin gibi olsun. Üzme kendini. Bana bak Tönet. Bundan sonra kocacığımı kızdıracak olursan hemen seni kapı dışarı ederim. Şimdi gel kürkünü ver. Yastıklarını getir de canımın içini iskemlesinde rahat ettireyim. Bak ne durumlara gelmişsin. Takkeni kulaklarına çek bakayım. Kulaktan giren soğuğu nezlesi pek kötüdür. Ah benim canımın içi. Bana öyle iyi bakıyorsun ki Ömrüm oldukça senin bu haklarını ödeyemem. Arganın Argan çevresine yastıklar dizerek Biraz yerinden oyna da şunu altına sokayım. Şuna dayanırsın. Şu da öte yanda durur. Bunu arkana koyalım. Şuna da başını dayarsın. Tuan et. Arganın tepesine hızlı bir yastık koyup kaçarak bu da size yazdan korusun. Öfkeyle kalkıp bütün yastıkları tuanetin başına atarak. Vay kaltak demek sen beni boğacaksın. Belin ne o ne o yine ne oluyor? Soluk soluğa iskemlesine atılarak. Of of öldüm bittim. Niçin öfkene kapılıyorsun şekerim? İyi bir şey yapıyorum sanmıştım. Sen o kahvenin ne kötü yürekli olduğunu bilmezsin. Elmasım, aman tanrım, aklım başımdan gidiyordu. Şimdi artık kendime gelebilmek için en aşağı 8 ilaçla 12 tenkiye gerek. Vah meleğim, vah güzelim, vah kendine gel biraz. Ah benim biricik karıcığım, sen benim tek avuntumsun. Ah benim mini mini yavrucuğum. Senin bana göster gösterdiğin bu sevginin bu sevdanın altında kalmamak için geçende de söylediğim gibi artık vasiyetimi yapmak istiyorum meleğim. Aman canımın içi. Tanrı aşkına öyle şeylerden söz etmeyelim. Dayanamıyorum. Zorla değil ya. Vasiyetin daha adını işitir işitmez tepeden tırna zangır zangır titriyorum. Ben sana bu konu için noterinde görüş demiştim. İçeride bekliyor. Onu da yanımda getirdim. Öyleyse buraya al canımın içi. Ah şekerim. İnsan kocasını böyle candan, gönülden sevinci öyle şeyleri aklına getiremiyor ki. Sahne 7 Noter, Möse Belin, Argan Argan, yaklaşın şöyle Möse de Bonfois, yaklaşın. Lütfen bir iskemle alın. Karım bana sizin pek kibar bir kimse olduğunuzu, özellikle kendisine karşı gerçek bir dostluk gösterdiğinizi söyledi. Onun için ben de kendisine, bir vasiyetname yapmak istediğimden söz etmesini söyledim. Beyin, ah başıma gelenler, ben öyle şeylerden nasıl söz edebilirim? Noter, efendim, madem bana zat halinizin bu düşüncenizi ve özellikle kendisi hakkındaki tasarılarınızı olduğu gibi anlattı. Ama izninizle şunu arz edeyim ki, siz karınıza vasiyetnameyle ile hiçbir şey veremezsiniz. Argan, nasıl olur, niçin veremem? Noter. Ülkenin görenek hukukuna aykırı olduğu için gelenek ve görenekler yerine yazılı yasalarla yönetilen bir ülkede olsaydınız o zaman verebilirdiniz. Ama Paris kentiyle göreneğe uyması gereken öteki kentlerin hemen hepsinde böyle vasiyetlerin hiçbir geçerliği yoktur. Burada öyle şey olmaz. Karı koca arasında yapılacak, yapabilecek tek mal edinme yolu her iki taraf da sağken Karşılıklı bağışlama biçimidir. Ama o da iki taraftan birinin ölümünde her iki tarafın da birbirinden ya da başka birinden çocukları olmama koşuluna bağlıdır. Argan Doğrusu pek saçma bir görenek. Kocasını candan, gönülden seven, canı gibi bakan bir kadıncağıza kocacığı hiçbir şeycik bırakamasın. Olur, öyle şey, olur şey değil. Bari avukatıma danışayım da bir kulpunu kolayını bulmaya çalışayım. Noter. Bunun için avukata gitmek doğru olmaz. Çünkü böyle şeylerde avukatlar genellikle çok ciddi davranır. İşi kitaba uydurmayı büyük bir cinayet sayarlar. Onlar güçlükler uzmanıdır. Vicdanın girintileriyle çıkıntılarını bilmezler. Asıl danışılacak bir takım adamlar vardır ki onlar hem daha uysal olur hem yasanın üstünden ustalıkla aşık geçecek yasal olmayanı yasal yapmanın yolunu yordamını bilirler. Hem de bir işin bütün pürüzlerini ayıklayıp dolayısıyla çıkarları karşılığında geleneği, göreni saf dışı etmenin yolunu kolayca bulabilirler. Böyle olmasa bizim halimiz neye varır? İş i̇şte dediğiniz gibi bir kolayına bakmalı. Yoksa dünyada bize iş kalmaz. Öyle uğraşa da ben metelik vermem. Argan Karım bana sizin çok becerikli pek namuslu bir kimse olduğunuzu daha önce söylemişti efendim. Şimdi siz bana lütfen bir akıl öğretin. Ben bütün malımı karıma verip çocuklarımı mirasından yoksun bırakmak için ne yapabilirim? Noter Ne mi yapabilirsiniz? Karınızın yakın dostlarından uygun birini bulup malınızın uygun miktarını yasal koşullara uygun bir vasiyet nameli ona bağışlarsınız. Sonra da o güvenilir kişi o malı olduğu gibi eşinize verir kısacası. Bir de yasa kuralları çerçevesinde bir takım borçlulara karşı bir sürü borç senedi imzalarsanız ama bunlar aslında karınızın adına davranıp kendisine bir bildirgeyle, hatır için böyle yaptıklarını bildirirler. Bir başka yolda daha kendiniz yaşarken karınızın eline nakit para ya da hamille yazılmış senet vermenizdir. Belin, aman tanrı aşkına sen böyle şeyler için kendini üzme. Sen bende önce ölürsem. Ah canım. Artık yaşamın bence hiçbir değeri kalmaz. Ah benim canım karıcığım. Sana karşı olan aşkımın delinliğini göstermek için ben de senin peşinden gelirim. Aman elmasım, yüreğimi parçalıyorsun. Biraz kendini avut tanrı aşkına. Noter. Şimdilik bu gözyaşları pek me mevsimsiz. Daha ağlayacak sıra gelmedi. Ah efendim, siz insanın candan, gönülden sevdiği bir kocanın ne demek olduğunu bilmezsiniz. Argan, senden bir çocuğum olmadan ölürsem gözüm arkamda kalır şekerim. Ama Monsieur Purgon bana bir çocuk da yaptıracağına söz verdi. Noter, elbette daha zamanınız var. Argan, vasiyetnamemi Mösyö'nün dediği gibi yapmalı. Elmasım, ama ben... Karyolamın kaplama tahtasının altına sakladığım yirmi bin altın frankla birini Monsieur Damondan birini de M. Geronteden alacağıma karşılık aldığım hamiline yazılı iki senedi güvenci olarak şimdiden senin eline teslim edeceğim. Hayır hayır ben öyle şeyler istemem. Ah başıma gelenler Karyolamın kaplamasında kaç param var diyordun. Ardan yirmi bin frank iki gözüm. Tanrı aşkına. Bana paradan söz etme. Ah başıma gelenler. O iki senet kaç franklık? Argan. Biri dört bin, biri de altı bin franklık şekerim. Benim gözümde sana oranla dünyanın bütün serveti içi kalır canımın canı. Noter. Dilerseniz vasiyetnameyi hazırlamaya başlayalım. Argan. Evet efendim ama yazı odama geçersek daha rahat ederiz. Hadi canımın için ne olur beni götürüver. Gel gidelim bebeciğim gel. Sahne sekiz Angelique tuanet. tuanet İşte sonunda noteri de getirdiler. Benim kulağıma da bir vas vasiyetname sözü çalındı. Sanırım üvey anneniz uyumuyor. Babanıza size karşı bir takım dolaplar çevir çevirteceğinden artık hiç kuşku kalmadı. Angelique Tek benim yüreğime buyurmaya kalkışmasın da servetini ne yaparsa yapsın razıyım. Görüyorsun ya Tuanet ''Yüreğimi nasıl da baskı altında tutuyorlar. Sana yalvarırım. Tanrı rızası için beni bu korkunç durumda yalnız bırakma.'' ''Tuanet, ben mi sizi yalnız bırakacağım? Ölürüm de bırakmam. Üvey anneniz istediği kadar beni kendisine sırdaş yapıp kendi yanına çekmek istesin. Ben bugüne dek yüreğimde ona karşı en küçük bir sevgi duymadım. Onun için hep sizi tuttum. Siz bu işi bana bırakın. Ben sizi mutlu etmek için her yola, her yola başvuracağım.'' Ama kestirmeden gitmiş olmak için şimdilik yolumu değiştireceğim. Size olan sevgimi hiç belli etmeyerek babanızla üvey annenizin suyuna gider gibi görüneceğim. Angelik, aman tanrı aşkına babamın verdiği kararları klayanta hemen bildir. Tuanet, benim polişinel adında tefecilik yapan yaşlı bir aşığım var. Bu işte kullanacak ondan başka kimsem yok. Onu harekete geçirmek için biraz... Güler yüzle tatlı sözü de esirgemem. Ama bugün artık geç oldu. Yarın sabah erkenden onu çağırırım. Sevinde sevine gelip belin. Tuanet! Tuanet. Bakın beni çağırıyorlar. Şimdilik hoşçakalın. Siz işi bana bırakın. Hiç merak etmeyin. İkinci perde sahne bir Tuanet client Tuanet. Ne istiyorsunuz efendim? Kleant. Ne istiyorsunuz mu? Vay vay siz misiniz? Birdenbire nereden çıktınız? Sizin burada ne işiniz var? Ne diye geldiniz? Anlamı yazısını anlamaya, sevgilimle biraz konuşmaya, duygularını yoklamaya, özellikle bugün haber verilen nikah belasına karşı neye karar verdiğini öğrenmeye geldim. İyi ama Anjelik'le öyle dandan düşer gibi görüştürülür mü? İlk önce bir yolunu bulmalı. Nasıl sıkı bir göz altında olduğunu, ne sokağa çıkabildiğini, ne de kimseyle görüştüğünü. Dahası sizin yüreğinizde bu aşkın doğmasına yol açan tiyatroya bile yaşlı bir teyzesinin hatırı için izin verildiğini sanırım bilirsiniz. Aslında biz bu serüvenden hiç kimseye söz etmedik. İşte onun için ben de buraya Client adında ve Angelique'in aşığı olarak değil, müzik öğretmeninin dostu olarak geliyorum. Adamdan izin aldığımı kendisinin yerine beni gönderdiğini söyleyeceğim. İşte babası. Siz biraz şöyle çekilin de burada olduğunuzu kendisine ben söyleyeyim. Sahne üç. Argan, Angelik, Client. Argan. Gel kızım, müzik öğretmenim köye gitmiş. Sana ders göstermek için kendi yerine işte şu beyi göndermiş. Angelik. Aman tanrım. Ne o? Niye birden bire şaşaladın? Şey. Ne? Niçin böyle böyle heyecanlandın? Eee babacım, doğrusu bu rastlantı şaşılacak şey babacım. Nasıl? Bu gece düşümde kendimi büyük bir sıkıntı içinde gördüm. Tıpkı bu Mösyö'ye benzeyen bir adam karşıma çıktı. Ben kendisinden yardım istedim, o da geldi. Beni o sıkıntıdan kurtardı. Şimdi buraya gelip bütün gece uğraştığım düşümdeki adamı birden karşımda görünce doğal olarak şaşkına döndüm. Kleon Sanırım ister uyurken ister uyanıkken sizin zihninizde yer tutmak talihsizlik sayılmaz. Bir sıkıntıda bulunuyor da sizi o durumdan kurtarmak onuru bana uygun görüyorsanız kendimi dünyanın en mutlu insanı sayarım. Bu uğurda göze alamayacağım hiçbir şey... Sahne 4 Tuanet, Kleent, Angelic, Argan Tuanet alay ederek... Vallahi efendim, ben artık sizden yana döndüm. Dün söylediğim bütün sözleri geri alıyorum. Şimdi Mösyö Dioforius'lu oğlu sizi ziyarete geldiler. Aman neyi bir bir damadınız olacak. Göreceksiniz bakın, karşınıza dünyanın en yakışıklı, en nükteli genci çıkacak. Ağzından yalnızca iki söz çıktı. Ama doğrusu ona bayıldım. Belki de kızınızın aklı başından gidecek. Argan Gitmek ister gibi yapan kliyanta. Gitmeyin efendim. Ben kızımı evlendiriyorum da. Şimdi kocası olacak kimseyi getirmişler. Kızım onu daha hiç görmedi de. Kliyant. Bana böyle uğurlu bir karşılaşmaya tanık olma onurunu bağışladığınız için özellikle teşekkür ederim efendim. Argan. Çok yetenekli bir doktorun oğlu. Düğünde dört gün düğünde dört güne kadar olacak. Kliyant. Ne güzel. Argan, sizin de onur vermenizi rica ederim. Kleant, bendenize onur veriyorsunuz efendim. Tuanet, haydi şöyle bir yana çekilin, işte geliyorlar. Sahne 5 Mösyö Dioforius, Thomas Dioforius, Argan, Angelic, Kleant, Tuanet. Argan, elini takkesine götürse de başından çıkarmaksızın. Mösyö Purgon, başımı açmamı yasakladı efendim. Siz de aynı meslekten olduğunuz için doğallıkla durumumu anlarsınız. Mesut Dioforius. Bizim bütün ziyaretlerimiz hastalara şifa götürmek içindir. Rahatsız etmek için değildir efendim. Argan. Efendim bu güzel davranışınızla ikisi birden söyleyip birbirlerinin sözlerini keserler. Sözleri birbirlerine karışır. Mesut Dioforius. Efendim zat hallerini argan. Beni minnettar ediyorsunuz. Mesediyoforius. Oğlum Thomas'la birlikte Argan. Çok isterim ki Mesediyoforius böyle buyurduğunuzdan dolayı Argan. Zat halinizi evinizde rahatsız ederek Mesediyoforius duyduğumuz büyük mutluluğu Argan. Şükranlarımı sunabileyim. Mesediyoforius. Belirtmek için Argan. Fakat efendim Mesediyoforius rahatsız etmeye Argan, zavallı bir hastanın ne demek olduğunu bildiğiniz için Mesudioforius cesaret ediyoruz Argan, o hususta bendenizi bağışlayacağınızdan emin olarak Mesudioforius bu vesileyle Argan, yüce izninize sığınarak Mesudioforius gerek kendi mesleğimiz alanında Argan her zaman buyruklarınıza hazır bir kulunuz olduğumu Mesudioforius ve gerekirse başka konularda elimizden gelen Argan Kanıtlamak için Hiçbir fırsatı kaçırmamaya Çaba göstereceğimi M. Dioforius Hiçbir hizmette kusur etmemeye Argan Burada arz edeyim M. Dioforius Çalışacağımızdan emin olmanızı da Özellikle rica ederiz Oğluna dönüp ona söyleyerek Hadi Thomas şöyle gel de Saygılarını sun bakayım Thomas Dioforius, okuldan yeni çıkmış, sırık gibi bir kakavandır. Ne yapsa acemice, münasebetsizce yapar. Önce babasından başlamalı değil mi? Mesut Dioforius, öyle ya. Thomas Dioforius, efendim zat halilerini ikinci bir baba ve özellikle birincisinden daha fazla minnet duyduğumu belirtmeye cesaret edebileceğim ikinci bir baba olarak selamlayıp saygı göstermeye geldim. İlk babam yalnızca dünyaya gelmemin nedeni olmuştu. Oysa siz beni oğulluğa kabul ettiniz. Ona beni tanrı verdi. Fakat siz kendiniz lütfen alıp kabul ettiniz. Ben onun yalnızca vücudunun ürünüyüm. Oysa siz beni kendiniz seçiyorsunuz. İnsanın maneviyatı maddiyatından ne kadar üstünse ben de size işte o kadar borçluyum. Ve işte o sıfatımla Zat-ı ailelerine saygılarımı şimdiden sunmaya geldim. Tuanet, bu kadar yetenekli insanlar yetiştiren okullar var olsun. Yaşasın okullar. Thomas Dioforius, nasıl iyi oldun baba? M. Dioforius, ne demezsin? Argan, Angelica. Hadi kızım, Müsri'yi selamla bakayım. Thomas Dioforius, elini öpecek miyim? M. Dioforius, öyle ya, öyle ya. Thomas Diphorius Angelike, Madam, yüce Tanrının zatallerine kaynanalık sanını layık görmüş olması pek isabetlidir. Çünkü Argan, o sözleri söylediğiniz benim karım değil, kızım. Thomas Diphorius, öyleyse kaynanam nerede? Argan, şimdi gelir. Thomas Diphorius, gelmesini bekleyeyim mi baba? Thomas Diphorius, sen durma, şimdilik matmazlara e saygılar mısın? Thomas Theoforos. Matmazel. Mısır Kadim'in memnun nam heykeli. Şu atı şems ile tenevvür ettikçe nasıl ahitli sesler çıkarırsa iş bu aşk-ı dilleri de tıpkı onun gibi afita ku üstünüzün dolu karşısında tatlı bir heyecanla coşup coşum. Vecde geldiğimi hissediyorum pulum tabiye mütehassıslarının kaydı ve çiyle ay çiçeği denen nebat latif güzel yüzünü nasıl o menbâ-ı nurdan bir lahza ayırmazsa kalbi acizanem acizânem de firma, firma ba'it sureti daimede çeşmanı ı latifinizin necûmu zahiresine teveccühle kevâkıb-ı meskureyi kutup ihtihaz eyleyecektir. Binaen, alak zalik matmazel, bugün mihrab-ı latifeniz çengeline, işbu kalb-i kemteranemin taliki hususuna müsaade buyurmalarını ve kalb-i meskur için ömrü oldukça bir bende-i sadık ve bir zevci layık olmaktan başka bir gaye amel olamayacağına itimat zerafet zerafet benah penahileri şayan buyurulmak mabında emr ferman Hazret-i Menle ül emrinizdir. Tuanet alay ederek, öğrenim işte böyledir, ne güzel şeyleri öğretir. Argan, e buna ne dersiniz bakalım Kleand? Neden efendim doğrusu müsaahit gibi sözler söylüyor? Ekimlikteki yeteneği de söylevcilikteki gibiyse sanırım hastalar arasında olmak büyük bir zevk olur. Tuanet: Elbette. Sağaltınları da söylevileri gibi gü güzelse artık hastalığa doyum olmaz. Argan: Haydi çabuk benim koltuğumu verin. Herkese de iskemle getirin. Şöyle otur kızım. Görüyorsunuz ya efendim, mahtum alinize âl herkes hayran oldu. Böyle bir oğlunuz olduğundan dolayı gerçekten mutlu olmalısınız. Möse Diyaforius Babası olduğum için söylemiyorum efendim. Belki de oğlumdan ne kadar hoşnut olsam yine de azdır diyebilirim. Kim gördüyse iyi çocuk olduğuna tanıklık ediyor. Doğrusu şimdiye kadar öyle parlak bir yetenek ya da Kimileri gibi ateşli bir zeka belirtisi göstermiş değildir. Değildir ama ben de bizim meslekte gerekli olan sağduyusunu işte bu durumdan çıkardım. Çocukluğunda da hiçbir zaman açık göz uyanık bir şey değildi. Hep uslu akıllı, halim selim, sessiz görünür, ağzından tek söz çıkmaz. Öyle her çocuğun oynadığı oyunları ömründe oynamazdı. Okuma öğretinceye kadar akla karayı seçtik. Dokuz yaşına girdiği zaman hala Elif'i direk sandı. Ama ben kendi kendime zararı yok derdim. Geç yetişken ağaçlar en iyi yemiş verenlerdir. Mermere kazmak kuma yazmaktan daha güçlüdür. Ama mermerdeki yazı daha çok dayanır. Sanırım bu çocuğun kavrama kavramayışındaki yanlışlıkla zihnindeki ağırlık ileride düşünce gücünün büyük olacağına kanıttır. Der dururdum. Okula verdiğim zaman epey sıkıntı çekti. Ama güçlüyü gördükçe göğüs gerdi. Hocaları onun direnişini çalışmasını bana över dururlardı. Kısacası demir döver gibi çalışa çalışa sonunda öğrenimini onuruyla bitirip diplomasını aldı. Övmek için söylemiyorum ama son iki yıldır süren staj yaşamında öyle gürültüye yol açmıştır ki Okulumuz tartışma tarihinde bir benzeri görülmemiştir diyebilirim. Bu çocuk herkesin gözünü yıldırmıştır. Hangi konu tartışılırsa kesinlikle taban tabana tersini kanıtlamaya çalışır, kalkışır. Tartışmada çok yeteneklidir. İlkelerini savunmada Türk gibi güçlüdür. Dünyada düşüncesinden dönmez. Bakış açısını aklın mantığın son sonuna kadar savunur. Ama benim en çok hoşuna giden yönü, özellikle beni örnek alarak eski düşüncelere körü körüne bağlı kalması ve işte bundan dolayı yüzyılımızın kan dolaşımı ve benzeri gibi saçma sapan buluşlarıyla ilgili kanıtlarla deneyleri hiçbir zaman anlamak, dinlemek istememiş olmasıdır. Thomas Dioforius, cebinden tomar halinde büyük bir test çıkarıp Angelique uzatır. Dolaşımcılara karşı yazdığım bir tezi yüce babamın izniyle düşüncelerimin en yeni ürünü olarak kızını saygıdeğer hanımefendiye sunmaya cesaret ediyorum efendim. Angelic, efendim bu benim için kilitli kasa, <gülüyor> açılmaz kese demektir. Ben böyle şeylerden anlamam. Tuane, verin verin süslemesi resimleri işine yarar. Hiç olmazsa bizim odanın duvarına yapıştırırız. Thomas Dioforius. Ayrıca yüce babamın izinleriyle hoşça bir vakit geçirip eğlenmek üzere sizi bir kadın otopsisi seyretmeye davet ediyorum. Kadavra üzerinde bendeniz açıklama yapacağım. Tuanet, aman ne o eğlence. Kimilerin nişanlılarına güldürü seyrettirirler ama otopsi ameliyatı seyrettirmek doğrusu daha aşikanedir. Mösyö Şurası da var ki evlenme ve çocuk sahibi olma bakımından gereken nitelikler dolayısıyla da emin olunuz ki şu acizin oğlu yüce tıp biliminin tespit ettiği ilkelere göre istenene tümüyle uygun bir durumdadır. Çocuk sahibi olmanın erdemlerine tümüyle sahip olduğu gibi sağlam çocuk yetiştirmek için gereken özel niteliklere de hakkıyla vardır. Arga Saygıdeğer oğlunuzu saraya sokup orada kendilerine bir tıp görevi sağlamak düşünülmüyor mu efendim? Möse Doğrusunu isterseniz saraylar için ekimlik yapma isteği ben acizlerince hiçbir zaman duyulmamıştır. Bendeniz kendimi halka adamayı her zaman tercih etmişimdir. Halkı tedavi etmek daha rahat bir iştir. Yaptıklarınızdan kimseye hesap vermek zorunda kalmazsınız. Bilimin ilkelerine uymak koşuluyla her ne olursa olsun insanın olumunda bile olmaz. Ama büyük adam doktorluğunun sakıncalı bir yanı vardır. Büyük adamlar hasta olunca doktordan kendilerini kesinlikle iyi etmesini isterler. Tuhanet, olur şey değil. Onların sizlerden böyle ulu, orta sağ, sağ beklemeleri doğrusu pek üssahlık efendim. Siz onları iyi etmek için yanlarında bulunmuyorsunuz ya. Sizin nasıl göreviniz? Maaşınızı alıp reçeteciklerinizi yazmak. Ellerinden gelirse iyi olmak kendilerine düşer. Hem onlar öyle baba yiğitseler kendi kendilerini yiğitsinler. Mercedes Forus. Doğru, çok doğru. Bizim görevimiz hastaya tıp kuralları içinde bakmaktan ibaret. Argan. Kliyanta. Mesih, lütfen burada bulunan saygıdeğer insanların önünde kızıma bir şarkı söyletir misiniz? Klean, bendeniz de buyruğunuzu bekliyordum efendim. İzninizle efendilerimi eğlendirmiş olmak için Matmazerle birlikte yeni bir opera'nın bir sahnesini okumayı düşünüyorum. Angelike bir kağıt vererek. Buyurun efendim. İşte sizin okuyacağınız parça. Angelik, benim mi? Klean, yavaş yavaş sesli Angelike. Tanrı aşkına karşı çıkmayın. Söyleyeceğimiz bölümün ne olduğunu ben size anlatırım. Siz merak etmeyin. Yüksek sesle. Sesim iyi değil ama işittirecek kadar çıkarsa bana yeter. Matmazeli söyletmek zorunda olduğum için artık lütfen kusuruma bakmazsınız. Argan. Güftesi güzel mi? Kleant. Okuyacağımız şey doğaçlama bir operacık. Bir tür serbest şiir ya da şiirsel nesir biçiminde bir şey. Aşkın ve gereksinmenin iki gönülden birdenbire koparıp Söyleteceği doğa sözler gibi bir şey. Argan. Peki, iyi dinleyelim. Klehan. Sevgilisine bir çobanın ağzından kendi aşkını başından sonuna dek anlatır. Ondan sonra da ikisi karşılıklı şarkılarla birbirlerine duygularını söylerler. Okuyacağımız bölümün konusu şu. Çobanın biri henüz belirlemeye başlayan bir Görünümün güzelliğine daldığı sırada birdenbire yanı başında bir gürültü işitip kendine gelir. Başını çevirip hayvan gibi bir herifin bir çoban kızına kötü sözler söylediğini görür. Her şeyden önce bir kez bütün erkeklerin saygı göstermekle yükümlü oldukları latif cinsinin savunmasını üstlenir. O hüdük herife terbiyesizliğin cezasını verdikten sonra da çoban, Çoban kızının yanına gidip dünyanın en güzel gözlerinin gözlerinden en güzel yaşlar akıtan bir genç kız görür. İçinden kendi kendine, aman tanrım, böylesine güzel bir kıza nasıl öyle çirkin davranılır? Dünyada şu gözyaşlarından etkilenmeyecek bir insan, dağası bir yabanıl var mıdır der. Kızın o elmas gibi yaşlarını dindirmeye çalışır. O güzel çoban kızı da yaptığı küçük hizmetten dolayı, o çobana teşekkür eder. Ama öyle sevimli, öyle tatlı, öyle candan teşekkür eder ki çoban artık dayanamaz. Kızın her sözü, her bakışı alevden bir ok gibi yüreğine işler. Çoban şöyle söylenir. Dünyada böyle sevimli bir teşekkür sözüne değecek bir şey olabilir mi? Böyle işten bir yüreğin şu etkileyici sıcaklığına bir an bile kavuşabilmek için insan neler yapmaz? Ne hizmetleri göze almaz, ne tehlikelere seve seve atılmaz der. Biraz önceki güzel görünüm geçip bittiği halde çoban bunun ayrımında bile olmaz. Ama çok az süründüğünden de yakınır. Çok az süründüğünden de yakınır. Çünkü o görünümün bitmesi kendisini o güzel çoban kızından ayırır. İşte bu ilk rastlantıdan, bu ilk andan sonra çoban evine, Yüreğinde yıllarca sürmüş bir aşkın en yeğin ateşleriyle döner. O andan sonra artık ayrılığın bütün acılarını çekmeye, görmeye doyamadığı sevgilisini bir daha göremediği için yanmaya başlar. Sevgilisinin Düşlemi gece gündüz gözlerinden gitmez. O dilberi bir daha görmek için elinden ne gelirse yapar. Ama çoban kızının sıkı bir çember içinde geçen yaşamından dolayı hiçbir çıkar yol bulamaz. Aşkının yeğinliği karşısında sonunda onsuz yaşayamayacağını anlayıp ayın on dördüne benzeyen o güzel kızı ailesinden istemeye karar verir. Bir kolayını bulup kıza da bir not göndererek onun da iznini alır. Ne var ki aynı zamanda babasının güzel kıza bir bakışıyla söz kestiğini, düğün hazırlıklarına bile başladığını öğrenir. Artık o zavallı çobanın yüreğine, yüreğinde, ne derin yaralar açıldığını elbette anlarsınız. Zaval artık derdinden ölecek duruma gelir. Sevgilisini başkasının kollarında görmeye, düşleminde bile dayanamadığından, aşkın verdiği üzüntüyle, sonunda çoban kızının evine girip ondan duygularını öğrenmeye, anının yazısı neyse anlamaya bir yol bulur. Kızın evinde o korktuğu hazırlıkların hepsini görür. Kendi tatlı aşkına karşı, Baba keyfinin ortaya çıkardığı yakışıksız rakibe de, rakibi de orada görür. Rakibinin o gülüç rakibinin, o gönül çekici çobanla yan yana, zafer kazanmış bir edayla dikilip, avını artık eline geçirmiş gibi durduğuna tanık olur. Gördükleri onu öyle kızdırır ki sonunda öfkesini güç tutacak duruma gelir. Tapar gibi sevdiği güzele acı acı bakıp durur. Ne var ki ona olan saygısı babasının orada olması, onu duygularını yalnızca gözleriyle anlatmak zorunda bırakır. Ama sonunda bütün bu baskıları zorlayıp aşkının taşkınlığına kapılarak sevgisine şöyle söyler, şarkı gibi söyleyerek. Güzel Filiz, yetişir çektiğim üzüntü böyle. Bırak susmayı da düşüncen nedir açık söyle. Bir yargıya var ya kurtarıp da yaşat ya öldür de bastığın yere at. Angelik ezgiyle yanıt vererek Görmüyor musun tirsiz ne üzüldüğümü benim. Düğün hazırlığı sürdükçe titriyor yüreğim. Söylemiyor mu bakışlarım dileğim nedir. Gönlümdeki duygular bu kadar söylenebilir. Argan vay canına. Ben bizim kızın notayı, notayı eline alıp böyle kitap okur gibi çatır çatır şarkı söyleyebildiğini bilmiyordum. Kleant, Olur mu öyle Filiz? Senin aşkınla çıldıran Tirsiz, Yalnızca yüreğinde bir yer almakla, Nasıl yetinir hapsolukta kalmakla? Angelik. Yeter bunca duraksama şu umarsız işte. Seni çılgınca seviyorum işte. Kleant. ''Nasıl da tatlı şey bu söylediğin. Bana düş mü gösterdin yoksa? Güzel Filiz, ne diyordun, ne söyledindi demin?'' ''Angelik, seni çılgınca seviyorum Tirsiz.'' ''Kliant, yine iyi yürekli ol. Bırakma, söyle Filiz.'' ''Angelik, seviyorum Tirsiz.'' ''Kliant, durma hiç durma, söyle, söyle Filiz.'' ''Angelik, seviyorum.'' Seviyorum çoban seni ben, seni tirsiz, nasıl seviyorum bir bilsen. Kleant, krallar, imparatorlar, büyük komutanlar, benim mutluluğumun eşi benzeri yok sizde. Ama sıkıntı da hiç eksik olmuyor bizde. Duyduğum neşe, sevinç, coşkunluk, şu rakibin yüzünden silindi gitti. Angelik, yere bassın o sümsük adam dilerim. Ona baktıkça ben de diş bilirim, çekilir şey mi böyle işkence? Kleand. Ama baban seni zorla verirse düşüncen ne? Ancelik beni öldürse bile istemem onu. Ölürüm istemem inan bana sen. Ölürüm kesinlikle hemen ölürüm. Argan. Peki ama kızın babası bu işe ne demiş? Kleant. Hiçbir şey dememiş. Argan. Ama ahmak babaymış o babada ha. Bunca rezillik oluyor da herif hiç ses çıkaramıyor. Kleant. Şarkıyı sürdürerek. Aman. Güzel meleğim Argan. Yok yok artık yeter. Doğrusu bu oyun kötü örnek olacak bir oyun. Bundaki çoban Tirsiz edepsizin biri. Babasının yüzüne karşı öyle öyle şeyler söyleyen çoban kızı Filiz. Filiz de utanç perdesini kaldırmış. Şu kağıdı bana verin bakayım. Vay vay. Hani sizin söylediğiniz sözler bunun neresinde? Bunda notalardan başka bir şey yok. Kleand. ''Aman efendim, bilmiyor musunuz? Son zamanlarda şarkı sözlerini de beste gibi nota işaretleriyle yazma yöntemini buldular.'' Argan ''Peki, artık zat hallerine uğurlar olsun. Güle güle efendim, güle güle. Yine görüşürüz dilerim. Belki de şu operanızı hiç okumasaydınız daha iyi ederdiniz.'' Kleant ''Efendimizi eğlendirin düşüncesiyle okudum.'' Argan ''Saçmalamanın eğlencesini de işitmemiştim.'' Hah, işte karım. Sahne altı. Belin, Argan, Tuvalet, Angelic, Mösyö Thomas Diyaforyus. Argan. Canımın içi, işte Mösyö oğlu, Thomas Diyaforyus. Yine ezberden bir saygı sunma paragrafı okumaya kalkışırsa da alt tarafını unuttuğundan yarı yolda kalır. Hanımefendi, Yüce Tanrı'nın zat-ı alilerine kaynanılık sanı, Tevcih buyurmuş olması aynı isabettir. Çünkü simayi ailelerinde beliren... Belim, tam zamanda buraya gelip zaten elinizle tanışabildiğim için gerçekten mutluyum efendim. Thomas Dioforius. Çünkü simayi ailelerinde beliren... Çünkü simayi ailelerinde beliren... Madam, söyleminin tam ortasında sözümü kestiniz. Belleğim altüst oldu. Mösyö Dioforius. Başka bir sefer söylersin Thomas. Argan. Ah biraz önce burada ol, olsaydı ne iyi olurdu canımın içi. Töhan Aman madem ikinci baba konusuyla memnun yoğuntusunun bir de ay çiçeği adında bir bitkinin sözü geçerken bulunamadığınızda ne denliyansanız haklısınız doğrusu. Argan. Haydi kızım Mösyen'in elini tut da kocan olarak kendisine ölünceye dek bağlılık gösterip onun sözünü dinleyeceğine söz ver bakayım. Anjelik. Aman babacığım. Argan. Ne o? Aman babacığım da ne demek oluyor? Angelik. Tanrı aşkına böyle acele etmeyin. Biraz zaman bırakın da hiç olmazsa tanışıp anlaşalım. Mutlu bir aile kurabilmek için her şeyden önce birbirimize ısınmaya çalışalım. Thomas Dioforius. Bendeniz kendi adıma, zat-ı alinize pek ısındım Matmazel. Bence artık beklemeye gerek yok. Angelik. Belki sizin huyunuz suyunuz öyledir de böyle birdenbire parlayı verirsiniz efendim. Ben öyle değilim. İzin verin de açıklayayım ki o yüksek artamlarınız henüz yüreğime işlemiş değildir efendim. Argan. Ya, peki peki. Öyleyse evlendiğinizde birbirinizle tanışıp sevişmek için istediğiniz kadar zaman bulursunuz. Angelik, Ama rica ederim. Bana bir süre verin babacım. Ehliyet öyle bir zincirdi ki, zincirdir ki onu hiçbir zaman yüreği zorla bağlamamalıdır. Aslında Mösyö kendini bilen bir adamsa kendisine zorla varmış bir kızı kesinlikle kabul etmemesi gerekir. Thomas Dioforius Feaşa, aşa sümme haşa sümme kelle matmazel Ben kendimi bilmekle birlikte sizi pederinizden yet tesellüm edebilirim efendim. Angelic zorla güzellik olmaz efendim. Thomas Dioforius Eslafu İzam'ın muteber eserlerinde gördüğümüze göre evvel zaman içinde benatı hayvanın baba evinde cebren kaçırılmak suretiyle tezevvüç edilmesi ve böylece kızların kendi rızaları hilafına avuşu ayara atılmış gibi gösterilmemeleri adabu müstahseneyi kudemadan imiş matmazer. Angelik, eskiler eski zaman adamlarıymış efendim. Biz yeniler de yeni zaman adamları. Bizim zamanımızda yapmacağı gerek yoktur. Biz bir kimseyi kendimize uygun bulursak zorla sürüklenmeden de gitmesini biliriz. Siz biraz sabrediniz. Beni seviyorsanız benim her istediğimi siz de istemelisiniz. Thomas Diaphorius. Şu şartdaki iş bu ali arzuları kalbi haklarımla teâruz teşkil edecek mahiyette olmaya Ancelik, ama efendim sevginin en büyük kanıtı sevilenin her isteğine boyun eğmektir. Thomas Dioforius, inne me la bin niyat matmazel. Hatun kişinin mutağına taallük etmemek şartıyla amennâ, aksi takdirde ve illa fela. Fuanet, nedeni kafa yorsanız boşuna. Görmüyor musunuz, mescidâ e sıcağı sıcağına okuldan çıkmış, ne söyleseniz hemen yanıtınıza yanıt dayıyor. Hem böylesine direnip de tıp fakültesiyle onurlu bir akrabalık kurmayı geri çevirmenin anlamı var mı ya? Belin, belki de gönlünde bir aslan yatıyor. Kim bilir? Angelik, öyle bir şey varsa sanırım akıl ve namus çerçevesinde bir şey olması gerekir adam. Argan, artık bu kadarı yetti doğrusu. Beni burada bostan korkuluğu yaptınız. Belin, ben sizin yerinizde olsaydım, yavrucuğum ile evlen diye üsteremezdim. Ama ondan sonra da ne yapacağımı bilirdim. Angelik, ne demek istediğinizi anlıyorum adam. Aslında bana karşı nasıl da iyicil olduğunuzu bilmez değilim. Verdiğiniz öğüt ne derece uygulana, uygulanılabilir, işte onu bilmem. Belin, elbette bilmezsiniz. Sizin gibi pek uslu, son derece namuslu kızlar, ancak babalarının sözlerini kulak arkasına atı vermesini bilirler öyle söz dinleme saygı gibi şeylerin artık modası geçti anjelik bir kızın babasının sözünü dinlemesini de bir sınırı vardır madam akılda yasa da her sözü dinlemeyi gerektirmez belin sanırım bu siz evlenmeyi aslında hoş görüyorsunuz ama kendi keyfinize göre bir koca seçmek istiyorsunuz demek oluyor anjelik Babam beni istediğim gibi bir adama vermeyecekse bari sevemeyeceğim bir adama da vermesin. İşte kendisinden yalnızca bunu dilerim. Argan, efendim bu durumdan pek utandım. Beni bağışlamanızı dilerim. Angelik, evlenmekte herkesin bir hesabı vardır. Ben kendi hesabıma gerçek bir sevgi verebileceğim bir kocadan başka bir şey istemem. Öyle bir kocaya ömrüm oldukça bağlanıp kalmak isterim. Onun için birçok sakınmalı, davran, sakınmalı davranmak zorundayım. Kimi kızlar vardır ki sırf analarıyla babalarının baskısından kurtulup her istediklerini yapabilmek için kocaya varırlar. Kimileri de evlenmeyi saf bir çıkar ve ticaret işlemi, işlemi biçimine sokarlar maden. Bu gibileri sırf miras almak, kocalar ölünce zengin olmak sevdasıyla böyle davranırlar. Ve mirasım mirasa konmak için kocadan kocaya koşmakta duraksamazlar bile. Doğallıkla böyle yapanlar öyle in, inceleyip sık dokumazlar. Kocalarının nasıl şey olduğuna pek önem vermezler. Belin bugün sizin kafanız pekişlik kafanızı pekişlik görüyorum. Acaba ne demek istediğinizi anlayabilir miyim? Anjelik ben diyeceğimi dedim. Başka ne diyeyim madam? Belin siz öyle ne dediğini bilmez olmuşsunuz ki artık bundan sonra bir dakika bile çekilmezsiniz. Anjelik, siz bana zorla bir terbiyesizlik ettirmek istiyorsunuz ama bu isteğinize eremeyeceksiniz madem. Hiç üzülmeyin. Belin, edepsizlik olursa böyle olur doğrusu. Anjelik, ne deseniz boşuna madem. öyle gülünç bir kurumunuz Öyle terbiyesizce bir kendinizi beğenmişliğiniz var ki... ...artık herkes silkiyor. Angelik, istediğiniz gibi söylenin... ...yararı yokmadan. Siz nedenle uğraşsanız da ben gene terbiyemi bozmayacağım. İsteğime ulaşırım diye boş yere o moda kapamamanız için... ...işte gözünüzün önünde gidiyorum. Argan, bana bak... ...sen şimdi iki şıkkın birini seçeceksin. Bu işin ortası yok. Ya dört güne dek Mösyö ile evlenecek... Ya da bir manastıra kapanacaksın Beline. Sen kendini üzme, ben onu yola getiririm. Belin, kusuruma bakma. Seni biraz yalnız bırakacağım yavrum. Kentte çok acele işim var. Biraz sonra geleceğim. Argan, git çekerim git. Hem notere uğra da söyle o işi bitiri versin. Belin, şimdi şimdilik hoşçakalın mini mini kocacım. Argan, güle güle canımın canı. Bu kadıncağız beni nasıl seviyor bilemezsiniz. Ölüyor, bayılıyor bana. Möse Dioforius. Biz de artık izninizi rica edelim efendim. Argan Aman efendim, Tanrı aşkına. Beni nasıl buluyorsunuz, doğrusunu söyler misiniz? Möse Dioforius Nabzına bakarak Nabzına bakarak Haydi Thomas, sen Mese'nin öteki elini al. Bakalım nabzından durumunu doğru anlayabilecek misin? İşte bu. Nabız 27 kısım tabai nabzın kangısındandır. Thomas Dioforius. Kavlimce nabız maris envaından olup hayra alamet olmasa gerekir. Möse Dioforius. Ala Thomas Dioforius. Sulp olmasa dahi şip sulptür. Möse Dioforius. Aleyül âlâ. Thomas Dioforius. hareket dafiidir. Mösyö Diyoforius, Mükemmel. Thomas Dioforius. Bir nebze mütekat ve gayr-i muntazamdır. Mösyö Dioforius. Ne âlâ. Thomas Dioforius. Bu ise parenkima'yı tahalide yani dalakta bir fesada delalet etse gerekir. Mösyö Dioforius. Çok mükemmel. Argan. Hayır. Mösyö Purgut. Tersine karaciğerimin rahatsız olduğunu söylüyor Mesudiaforius. İyi ya. Doğru işte. Zaten parankima demek hem karaciğer hem dalak demektir. Çünkü bunlar via kasir, beza bu mide ve alelekser kana safra vasıtasıyla çok sıkı bir münasebette bulunurlar. Herhalde Mesyopurgon size bol bol külbastı tavsiye etmiştir. Argan Hayır haşlamadan başka bir şey yemeyeceksin dedi Mesut Diyaforius. İyi ya doğru işte. Haşlama olmuş, külbastı olmuş hepsi aynı şey. Ondan daha iyi bir hekim bulamazsınız Argan. Mesut bir yumurtaya kaç tuz tanesi konulmalı? Mesut Diyaforius. Ya 6 ya 8 ya 10. Kesinlikle çift adet olacak ama ilaçlarda hep tek adet olmalı. Argan. Güle güle devlet Tahne yedi. Belin, Argan. Belin, bir şeye dikkat etmen için sokağa çıkmadan sana bir kez daha uğrayayım dedim yavrucuğum. Şimdi anca odasının önden geçiyordum. İçeride genç bir erkek gördüm. Adam beni görür görmez kaçtı. Argan, kızımın yanında genç bir erkek ha? Belin, evet küçük kızın Lüizon onda yanlarındaydı. Haberin en iyisini ondan alırsın. Argan, Çabuk Luis onu bana gönder. Şekerim çabuk gönder. Vay ahlaksız vay. Tevekkeli değil doktorun oğlunu istemem de istemem diye tuttur. Sahne 8 Luis Argan Luis Ne istiyorsunuz babacım? Annem beni çağırdığınızı söyledi. Argan Evet çağırdım. Şöyle gel bakayım. Daha yaklaş. Biri gel. Yüzünü bana dön. Gözlerini kaldır bakayım. Yüzüme bak. Ee? Ne var babacım? Ee. Ne var? Senin bana hiçbir diyeceğin yok mu? Eğer canın sıkılıyorsa size yeni öğrendiğim eşeklerisi ya da kargı ile tilki masallarından birini söyleyeyim. Ben senden masal istemiyorum. Ya ne istiyorsunuz? Seni kurnas seni. Sen benim ne demek istediğimi bilmiyor musun sanki? Vallahi bilmiyorum babacım. Sen benim sözümü bu kadar mı tutuyorsun? Ben ne yaptım ki? Ben sana her ne görürsen hemen gel bana haber ver dememiş miydim? Evet demiştiniz babacığım. Peki sözünü tuttun mu? Evet babacığım her ne gördüysem geldim haber verdim. Öyle ama bugün hiçbir şey görmedin mi? Hayır babacığım. Hiç mi? Hiç babacığım. Emin misin? Eminim. Ya ablanın odasında bir erkek gördüğünü bana niçin söylemiyorsun? Utanmaz yalancı. Babacığım. Ya dur. Öyleyse ben sana bir şey göstereyim. Gidip bir tutam çubuk alır. Aman babacım. Seni oyuncu yumuracak seni. Ablanın odasında bir erkek görürsün de söylemezsin ha. Aman babacım. Ben sana yalan söylemesini öğreteyim de sen de gör. Dizlerine kapanarak. Aman babacım tövbeler tövbesi. Bir dahaki sefere söylerim. Ablam bana söyleme dedi de onun için söylemedim. Ama şimdi hepsini söyleyeyim. Yalan söylediğin için sopayı yiyeceksin. Artık ötesini ondan sonra düşünürüz. Bağışlayın babacığım bir daha yapmam. Olmaz olmaz. Aman canım babacığım. Dövmeyin beni babacığım. Dövmeyeceğim. Tanrı rızası için kıymayın bana babacığım. Yakalayıp pataklayarak. Al sana al sana. Aman babacığım beni yaraladınız. Durun işte öldüm. Ölmüş gibi yapar. Ayol ne var ne oldun? Luizon Luizon. Aman Tanrım. Luizon. Vah kızım vah. Vay başıma gelenler kızcağızım öldü. Ah ben ne yaptım. Elim kırılaydı da yapmaz olsaydım. Tanrı kahretsin o çubukları. Vah kızım vah yavrum. Vah Luizoncuğum vah. Yok yok babacım öyle ağlamayın. Büsbütün de ölmedim. Vay düzenmaz piç kurusu vay. Haydi neyse gene bu seferlik bağışlıyorum. Ama ne biliyorsan hepsini söyleyeceksin. Aman peki babacım. Aman dikkat et ha. Gene yalan söyleyecek olursan bak işte şu küçük parmağım yok mu? O hepsini biliyor. Yalan söylersem bana haber verir. Ama babacım <gülüyor> sakın size benim söylediğimi ablama söylemeyin ha. Yok yok söylemem. Öyleyse şey babacım ablamın odasındayken oraya bir adam geldi babacım. Peki sonra? Ben o adama dedim ki sen burada ne arıyorsun dedim. O da ben senin ablanın çalgı hocasıyım dedi. Ay ay ay iş anlaşıldı. E sonra? Sonra da ablam geldi. Ondan sonra? Onda, ondan sonra cırma babacım ablam ona dedi ki çıkın ama çıkın çıkın. Tanrı aşkına çıkın. Siz beni mahvedeceksiniz dedi. Eee sonra? Sonra adam da çıkmak istemedi. Peki o adam ablanla, ablana ne diyordu? Birçok şey diyordu. Daha ne diyordu? Neler diyordu neler. Ben seni seviyorum diyordu. Sen dünyanın en güzel kızısın diyordu. Ondan sonra? Ondan sonra ablamın önünde yere diz çöktü. Peki sonra? Ondan sonra da ablamın ellerini öptü. Ondan sonra? Ondan sonra da üvey annem kapıya gelince adam kaçıverdi. Başka bir şey olmadı mı? Hayır babacığım. Ama bak küçük parmağın bir şeycikler fısıldıyor. Parmağını kulağına tutar. Dur bakayım. Ya vay vay öyle mi? Oo, ooo bak küçük parmağın bana senin bir şey daha gördüğünü ama benden sakladığını söylüyor. Öyleyse babacım sizin parmağınız yalancı. Ama sonra sen bilirsin ha. Yok babacım siz ona inanmayın. O size yalan söylüyor. İki gözüm kör olsun ki yalan söylüyor. Eh peki peki ben onu sonra anlarım. Haydi şimdi git çevreye göz kulak ol. Haydi bakayım. Kendi kendine. Aman dünyada çocuk kalmamış. Benim de başıma ne püsküllü belalar. Neler geliyor. Kendi hastalığımı bile düşünmeye zaman yok. Artık dayanamıyorum. İllallah. İskemlesine oturur. Sahne 9. Beral Argan. Beral. E Ne manı yok abi? Nasılsın? İyi misin? İyisin umarım. Argan. Aman kardeşim çok kötüyüm. Beral. Neden çok kötüsün canım neyin var? Argan. Çok kötüyüm çok. Öyle güçsüzüm ki söylesem kimse inanmaz. Berat. Vah vah çok canım sıkıldı. Argan. Konuşmaya bile zamanım yok. Beral. Abi, ben de sana yeğenim Angelik hakkında hayırlı bir kısmetten söz etmeye gelmiştim. Argan birdenbire köpürüp iskemresinden fırlayarak. Aman kardeşim bir daha benim yanımda o kaltağın adını anma. O düzenmez, edepsiz, ahlaksız kızı iki güne kalmaz bir manastıra kapatacağım. Berhal. Oh, ha şöyle biraz canlandın da içim açıldı demek ben sana şifa getirmişim. Neyse, dünya işlerinden biraz sonra konuşuruz. Ben şimdi yolda gelirken rastladım da sana hoş bir eğlence getirdim. Hiç olmazsa biraz derdini unutursun da için açılır. Biraz sonra ciddi şeylerden konuşurken başın dinç olur. Eğlence dediğim şey Arap kılığında Mısırlı çalgıcılarla rakkaseler. Ne olursa olsun hoşnut kalacağından eminim. Purgon'un reçetesinden daha iyi gelmezse o zaman söyle. Haydi kalkalım. Fransızca metinde bu perde ile üçüncü perde arasında yapıtın konusuyla hiçbir ilgisi olmayan bir bale vardır. Molière 14. Louis'i Eğlendirmek için bu baleyi araya sokuşturmuş ve Argan'ın kardeşi Beral'da yukarıki sözleri işte o nedenle söyletmiştir. Yapıt Türk sahnesinde oynanırken ikinci perde bittiği sırada bu balenin yerine orkestra uygun bir şarkı havası çalmalıdır. Üçüncü perde sahne 1. Beral, Argan, Tuanet Beral. ee ne dersin ağabey bizim çalgı senin? Hint hıyarından daha şifalı değil mi? Tuanet, hiç öyle şey mi olur? Hint hıyarının en iyisini kullanmak yararlıdır. Berat, neyse artık biraz konuşalım ne dersin? Argan, bana bir dakika izin kardeşim şimdi gelirim. Tuanet, alın şunu efendim. Bastonsuz yürüyemeyeceğinizi bilmiyor musunuz? Argan, öyle ya hakkın var. Sahne 2, Berat, Tuanet. Tuanet. aman Tanrı aşkına yeğeninizin mutluluğunu sağ saklamayın efendim. Berhal, ben onu istediğine ulaştırmak için elimden geleni yapacağım. Sanırım bizim Mösyö'nün kafasına koyduğu zırva sevdadan onu vazgeçirmeye bakmalı. Bunun için ben buraya işinize yarayacak bir hekim sokup Mösyö Pürgon'dan soğutmaya, onun uyguladığı sağaltımı yanlış gösterip gözünden düşünmeye çalışmaktan başka yol görmüyorum. Ama el altında o işi becerebilecek uygun bir kimse de yok. Neyse, benim aklıma bir oyun geliyor. Ne gibi? Akla sığacak şey değil ama sonucu çok iyi olabilir. Siz işin orasını bana bırakın da kendi payınıza düşeni yapmaya bakın. İşte bizimkiler de geliyor. Sahne 3. Argan Beral Beral Şimdi ağabey Seninle biraz konuşacağım ama her şeyden önce bir kez öfkene kapılarak esip gürlemeyeceğine kesinlikle söz vereceksin. Argan. Peki. Haydi öyle olsun. Berat. Sana söyleyeceğim şeylere acı acı yanıtlar vermeyeceksin. Argan. Ona da peki. Berat. Konuşacağımız konuları el er birliğiyle yoluna koymak için soğuk kanlılıkla düşüneceksin. Argan. Peki dedik ya işte. Ama uzun giriş yapıyorsun eahu. Berat. ''A benim canım kardeşim, senin burca servetin olduktan sonra şu dünyada biricik kızın varken, çünkü öteki daha küçük, ona hesaba katmıyorum, nasıl olur da onu manastıra kapatmaktan söz etmeye dilim varır?'' Argan, ''A benim canım kardeşim, ben kendi ailemin biricik reisi olduktan sonra nasıl olur da keyfimin istediğini yapamam?'' Beran, ''Karın seni durmadan, dinlemeden kızlarını başından atmaya kışkırtıyor.'' Sanki pek dindar da ikisini de bir an önce rahibe yaptırıp mutlu olmak istiyor. Argan. ha işte başladı. Daha söze girer girmez kadıncağızı işe karıştırdın. Bütün kötülüklerin başı o. Dünya ona düşman. Berat. Hayır abi onu bir yana bırakalım. O özverili kadıncağızın bu aileye karşı büyük bir iyi niyet beslediği, kendi çıkarını hiç düşünmediği, seni çıldırasıya sevdiği, çocuklarına karşı inanılmaz bir sevecenlik ve sevgi gösterdiği kesin. Onun için biz şimdi onu bir yana bırakalım da gene kızına gelelim. Sen Tanrı aşkına ne amaçla o kızcağızı bir hekimin oğluna vermek istiyorsun? Argan, bana benim işime yarayacak bir damat gerek. İşte o amaçla, o amaçla kardeşim. Meral, senin işine yarayacak damat kızın işine yaramaz abi. Hem şimdi ona daha iyi bir kısmet çıktı. Argan, öyle ama öteki benim hakkımda daha hayırlıdır kardeşim. Berhal, İyi de abi, bu kız senin için mi kocaya varacak yoksa kendisi için mi? Argan, hem kendisi için hem benim için varacak kardeşim. Ben aile ocağıma işe yarayacak kimseleri sokmak isterim. Berhal, o zaman bu hesaba göre küçük kızın da evlenecek çağda olsaydı onu da bir eczacıya verecektin demek. Argan, olabilir. Niçin vermeyeyim? Beral, peki ama sen sonsuza dek böyle doktorsuz, ezazcısız yaşamayacak mısın? Çevrendeki insanlarla doğanın yasalarına karşı ömrün sonuna dek hep böyle hasta olarak mı yaşamak istiyorsun? Hiç öyle şey olur mu? Argan, ne demek istiyorsun kardeşim? Beral, valla abi şunu demek istiyorum ki gördüğüm adamların içinde en az hasta olanı sensin. Sendeki sağlık bende olsaydı başka bir şey istemezdim. Sağlığının yerinde olduğuna bedenin demir gibi sağlamlığına kanıt istersen onu da söyleyeyim. Sen şimdiye dek yaptırdığın bunca gereksiz sağaltımlara karşın hala sağlığını bozmayı başaramadığın gibi hala çatlatamadın. Dünyada sağlığın bundan daha iyi kanıtı olur mu Argan? Ama bilmem farkında mısın? Ben işte o ilaçlarla yaşıyorum kardeşim. Dahası, Mesöpürgon, Ben sana üç gün bakmasam, Sen hemen ölürsün diyor. Berat. Onu bilmem, Ama sen aklını başına toplamayacak olursan, O herifin bu gidişle sana öteki dünyayı boylatmakta, Kusur etmeyeceğini çok iyi biliyorum. Argan, Bu konuyu biraz görüşelim kardeşim. Sen, Fen-i Tıbba inanmıyor musun? Berhal, Hayır ağabey inanmıyorum. İnanmamakla da inancımın bozulacağını sanmıyorum. Argan. <gülüyor> ne demek? Herkesin kabul edip onayladığı, yüzyıllardır insanların saygıyla karşıladığı bir fenli sen doğru bulmuyor musun? Beral. Söz aramızda ama doğru bulmak şöyle dursun tersine. insanların aklını çermiş en korkunç çılgınlıklardan biri gibi görüyorum. Şöyle filozof gözüyle bakınca Bundan daha tuhaf bir maskaralık, bir insanı iyi etmeye kalkışmış, bir insan kadar gülüş bir yaratık olamaz. Argan, bir insan başka bir insanı iyi edemeyeceği yargısına nasıl varıyorsun kardeşim? Berat. ben şöyle düşünüyorum abi. İnsan makinesini oluşturan ögelerin niteliği bugüne dek anlaşılamamış. Doğanın bir gizli olarak kalmıştır. İnsan bilgisi henüz bu makinenin nasıl işlediğini hiç mi hiç kavrayamamıştır. Doğa gözlerimizi öyle kalın perdeler çekmiş ki insan denen alemin hiç yüzünü görme olanağı bile yok. Ardan, öyleyse sana göre hekimler hiçbir şey bilmiyorlar demek. Berat, bir şey bilmiyorlar diyemem. Bilirler abi, çoğunlukla çok iyi edebiyat bilirler. Latince'nin kibarcasını konuşurlar. Bütün hastalıkların Yunanca adlarını bilirler, tanımlarını, sınıflandırmalarını bilirler. Ama sağaltıma gelince işte onu hiç bilemezler. Ardan. Böyle ama sanırım sağlık konusunda doktorların doktor olmayanlardan daha çok şey bildiklerini olsun kabul etmek zorundayız. Erhan. Onlar yalnızca işte o söylediğim şeyleri bilirler abi. O kadarcık şey de sanırım ilaç olmaz. Hekimlerin bütün uzmanlıkları, tüm turaklı saçmalar savunmakta, göz boyar laf salataları yumurtlamaktadır. Bunlar da hastalığın nedeni yerine tahmin söylemekten, sağltım yerine söz vermekten başka bir şey değil. Ardın, öyle ama bu sendeki kadar akıl, sendeki kadar yetenek başkalarında da var kardeşim. Bir kez Hasta oldun mu? Herkes hekime koşuyor. Berat. Onun nedeni hekimlerin becerisinde değil, insanların zayıflığında aramalı. Argan. Ama sanırım doktorlar kendi sanatlarına inanıyorlar ki, kendilerine de onu uyguluyorlar. Berat. Onun da nedeni halkın saflığından yararlanan kimi hekimlerin kendi yalanlarına kendilerini de kaptırmış olmalarıdır. Ama öyle şeye kapılmayanları da vardır. Örneğin, Sizin ve işin inceliklerini pek kavrayamamış, Herif tepeden tırnağa doktor, Sanatın ilkeliklerine matematiksel gerçeklerden daha çok güvenen Ve o ilkeleri doğru olup olmadığını incelemeyi bile büyük cinayet sayan bir adam. Tıpta hiçbir bilinmeyen nokta, Hiçbir kuşkulu konu, hiçbir çekin durum kabul edilmez. Körü körüne kurulmuş bir inanç tutuculuğuyla, Sarsılmaz bir güvenin verdiği şiddetle, yalnızca akıl ve mantığa bel bağlayan bir katılıkla bütün sağaltımı kan almakla iç yumuşatıcı da görür. Yarını sakıncalarını hesap etmez. Bu durumda bulunan bir kimse doğal olarak kötülüğü kötülük diye yapmaz. Adamcağız insan iyi niyetle öbür dünyaya gönderir. Dahası, seni öldürürken yaptığı şeyi. Karısıyla çocuklarına gerekirse kendine de yap. Argan Belki de senin adamcağıza korkunç bir hıncın var kardeşim. Neyse konuya gelelim. Bu durumda insan hasta olunca ne yapmalı? Beral Hiçbir şey yapmamalı abi. Argan. Hiçbir şey yapmamalı mı? Beral Hiç mi? Hiç. Yalnızca dinlenmeli. Vücudunu kendi haline bırakırsan o düştüğü hastalıktan yavaş yavaş kendini kurtarır. İşi kötüye götüren bizim kendi kaygımız, kendi telaşlarımızdır. Hemen hiç kimse hastalıktan ölmez. Birçok kimse kendi elleriyle içtikleri ilaçlara kurban gider. Argan Ama sanırım araçlarla doğaya yardım etmek olanağını da kabul etmeli kardeşim. Beral Valla ağabey Bunlar insanın işine geldiği için hoşuna giden bir takım boş görüşler. Dünyanın her döneminde insanların hoşuna gittiğini kabul ettikleri böyle bir takım düşünceler vardır. Bunların gerçek olması ciddi olarak istenecek bir şeydir. Örneğin, bir Ekim doğaya yardımdan hastalığa karşı savaşmayı kolaylaştırmaya çalışmak gereğinden ona zarar veren nedenleri kaldırıp gerekli şeyleri sağlayarak görevini yapabilecek iyi bir duruma getirmek zorunluluğundan söz edecek. Kanı temizleme gereğinden, beyinle bağırsakların dinlendirilmesinden, dalağı rahat ettirmekten, göğsün yumuşatılmasından, karaciğerin temizlenmesinden, yüreğin güçlendirilmesinden, doğal ateş derecesinin sağlanmasından ve sürdürülmesinden ve kendisinde ömür uzatacak bir takım gizler bulunduğundan dem vuracak olursa, hekimliğin masal yönünden söz ettiğinden artık hiç kuşku duyulmamalısın. Aslında deneyim ve gerçeğin alanına girdiği zaman o safsatalardan ortada iz bile kalmadığını anlar. Güzel bir düşten uyanıp birdenbire gerçekle karşılaştığında duyduğun üzüntüye benzer bir şey duyumsarsın. Argan, demek dünyanın bütün bilimi hepsinin kafanda toplanmış. Sen hekimliği, yüzyılın en büyük hekimlerinden daha iyi biliyormuşsun da bizim haberimiz yokmuş. Berhal, senin o büyük hekim dediklerinin iki kişilikli adamlardır. Sözlerine bakarsan, dünyanın en uzman adamlarıdır. Ama iş başında görsen, insanların en bilgisizleri de onlardır. Argan, olur şey değil doğrusu. Eğer sen büyük bir bilginmişsin de biz bilmiyormuşuz yahu. Şimdi şurada bir tıp bilgini olmalıydı da senin şu safsatalarını yere vurup burnunu biraz indirmeliydi. Berat. Ben tıbba karşı savaşmak için ortaya atılmış değilim abi. İnsanlar kendilerinde kalmak koşuluyla iyi kanıyı da kötü kanıyı da istediği gibi taşımakta özgürdür. Aslında ben de bunları Aramızda kalmak üzere söylüyorum. Amacım sizi şu yanlış yoldan çevirmek ve biraz da eğlendirmiş olmak için Moliere'in hekimlerinden söz eden güldürüllerinden birine götürmek. Argan, o senin Moliere dediğin herif, edepsizin biri. Yerin dibine batsın güldürüleri. Dünyada alay edecek adam bulmamış, bulmamış da hekimler gibi kutsal insanları bulmuş. Edepsiz herif. Ama Molyar hekimlerle değil, hekimliğin gülüç yönleriyle alay ediyor. Argan, fenli celili tıbba burnunu sokup denetime kalkışmak ona kalmıştı sanki. Amma kakavan, amma edepsiz şey. Kalkmış da muayeneyle alay eder, reçeteyle alay eder. Heyeti etibbaya saldırır. Etibbaya kiram. Hazeratı gibi muhterem şahsiyetleri sahneye çıkarır. Berat, sahnesinde insanlığın türlü mesleklerini göstermesinde neyi göstersin? Bütün tiyatrolarda her gün krallar, imparatorlar sergilenip duruyor. Sanırım onların da hekimler kadar önemi vardır. Argan, hay Tanrı cezasını versin o ilençli herifin. Ben hekimlerin yerinde olsaydım Tanrı bilir ya, bu edepsizlikleri onun yanına bırakmazdım. Hasta olunca semtine bile uğramaz, kendi haline bırakır, gebertirdim. Ne kadar yalvarıp yakarırsa yakarsın, kan almayı, tenkıyeyi, ben ona düşünde bile göstermez, hem de karşısına geçer. Çatla da patla, kıvran da geber. Nasıl bir daha tıp fakültesini tefe koyar mısın der? Beral, adamcağıza nasıl da öfkem varmış, argan. Olmaz olur mu? Zevzek herifin biri. Hem doktorlar da akıl varsa ona benim dediğimi yaparlar. Beralt. Ama belki de Moller senin doktorlardan daha akıllı çıkar. O dünyada onlardan yardım istemez. Argan. İstemezse kendi bilir. İlaçsızlıktan da geberir. Beralt. Onun da kendine göre bir takım düşünceleri var da onun için ilaç istemiyor. Onun ileri sürdüğüne göre hastalıktan başka bir de İlaca dayanabilmek ancak güçlü, kuvvetli koç yiğitlerin işiymiş. Olur olmaz adamın harcı değilmiş. Kendi gücü de ancak kendi hastalığına yetermiş. Argan, ne aptalca nedenler bunlar. Aman kardeşim artık şu herifin konusunu kapat. Vallahi saframı oynatıyor. Sen beni hasta edeceksin, beralt. Peki abi, üzme kendini. Konuyu değiştirmiş olmak için bari şunu söyleyeyim. Kızın biraz kalbini kırdı diye... Zavallıyı bir manastıra kapatmak gibi aşırı kararlar vermen doğru olmaz. Hem sen ona koca seçerken körü körüne öfkene de kapılmamalısın. Böyle şeylerde kızların düşüncelerini de biraz hesaba katmalıdır. Bu yaşamla ilgili bir konudur. Evlilikte mutluluk da buna bağlıdır. Sahne 4 Mesuf Argan, Beralt Mesuf elinde bir şırınga vardır. Argan. Aman, bir dakika, izin ver birader. Berat, ne oldu, ne yapacaksın, Argan. Bir tenkivicik yaptıracağım, şimdi biter. Berat. Alay mı ediyorsun Tanrı aşkına? Sen tenkivsiz, ilâsiz bir dakika duramaz mısın? Bırak şimdi, başka sefer yaparsın, biraz dinlen. Argan. Öyleyse, siz ya bu akşam, ya da yarın sabah gelirsiniz mesufliyorum. Mesufliyorum, beralda. Siz ne karışıyorsunuz? Niçin doktorun söylediklerine karşı gelip bana tenkeyi yaptırmıyorsunuz? Cesaretin bu derecesine diyecek yok doğrusu. Berat. Hadi işinize gidin efendi. Anlaşılan siz adam gibi söz söylemeye alışmamışsınız. Mesuf Luran. İlaçla alay olmaz. Bana da zaman yitirtiyorsunuz. Ben doktordan aldığım bir reçete üzerine buraya geliyorum. Şimdi gidip Mesuf söylediklerini yapmamanın engellendiğini onun için görevimi yapamadığımı haber vereceğim. Siz görürsünüz. Görürsünüz siz. Ardan. Aman kardeşim sen bir yıkıma yol açacaksın. Beral. Evet. Mesöpürgun'un salık verdiği tenkeye yaptırmamak gibi büyük bir yıkıma yol açacağım. Bak. Bir kez daha soruyorum ağabey. Sen bu doktor alışkanlığı hastalığından artık vazgeçmeyecek misin? Ömrün oldukça böyle ilaçlar içinde gömülü mü yaşayacaksın? Argan, aman kardeşim sen de sanki sağlam adama söz söyler gibi konuşuyorsun. Sen benim yerimde olsaydın belki de bu dilleri değiştirirdin. İnsan sapasağlam olursa tıbba karşı söz söylemek kolaydır. Berat, hadi öyle olsun ama senin hastalığın ne? Argan, sen beni çıldırtacaksın. Ah şu benim hastalığım senin başına gelse de bir görsel. Bakalım böyle bülbül gibi öter misin? Ha, işte M. Pürgon da geldi. Sahne 5 M. Pürgon, Argan, Berat, Tuanet M. Pürgon Aşağıda kapının önünde çok parlak şeyler işittim. Burada benim reçetelerimle alay ediliyormuş. Salık verdiğim ilaç alınmamış. Argan Aman efendim ilacı almak istemeyen M. Pürgon Doğrusu bir hastanın doktoruna karşı böyle garip bir biçimde baş kaldırması, bu denli büyük bir cesaret göstermesi görülmüş, işitilmiş şey değil. Tuanet, müthiş şey. Mesöpürgon, benim kendi el cezlerimle hazırladığım bir tenkiyi siz kabul etmeyesiniz ha? Argan, aman efendim, kabul etmeyen. Mesöpürgon, fenli celili tıbbın bir cümle, kavait ve esasat-ı Tebfikan keşif ve tertip olunmuş bir tenkeyi reddediyorsunuz ha? Tuanet, ne büyük suç. Mesöpürgon. Emma da fevkalade bir tesir icra edecekti. Argan. Aman kardeşim. Mesöpürgon. İstifafla reddediyorsunuz ha? Argan. O reddetti. Mesöpürgon. Usule, adaba mugayir bir hareket. Argan. Doğru, çok doğru. Mesöpürgon. Fenli Celili tıbba karşı müthiş bir suikast. Argan. Bunun nedeni Mesopürgon. Fakültenin otoritesine karşı irtikap olunan böyle bir cinayet cezasız kalmayacaktır. Suhanet hakkınız var. Mesopürgon. Bu andan itibaren sizinle münasebetimi kesiyorum. Argan. Vallahi suç bende değil. Kardeşim bunu Mesopürgon. Artık sizinle sıhriyet tesis etmek istemiyorum. Tuanet, çok iyi edersiniz. Mesopürgon Sizinle her türlü münasebatımızın munkatı olduğuna delil olmak üzere de yeğenine düğün hediyesi olarak bağışladığım paranın hüccetini işte gözünüzün önünde yırtıyorum. Mesopürgon Mesopürgon belgeyi yırtıp parçalarını öfkeyle fırlatır. Argan ama kötülüğün başı şu benim kardeşim. Mesöpürgon. Siz benim tınkiye mi hor görürsünüz ha? Argan. Söyleyin getirsinler. Hemen şimdi yaptırı vereyim, Mesöpürgon. Böyle yapmasaydınız pek yakında sizi bu dertten kurtaracaktım. Tuanet. Kurtarılmayı hak etmiyor. Mesöpürgon. Vücudunuzu temizleyecek tekmil ahlatı asidenizi tart ve ihraç edecektim. Argan. Ah kardeşim. Mesopurgon. Kısağı, ahlatı yenizi 10 12 2 ilaçla dibine kadar boşaltacaktım. Tuanet O sizin bu özeninizi hak etmiyor. Mesopurgon. Ama madem ki siz benim elimde iyi olmak istemediniz, Argan. Suç bende değil. Mesopurgon. Madem ki hastanın hekime karşı mükellef olduğu itaatten inhiraf ettiniz. Tuanet Öç, öç, öç. Mesöpürgon, madem ki siz benim emrettiğim ilaçlara isyan ettiniz, Argan, yok, asla öyle değil, Mesöpürgon, ben de işte sizi bu mariz bünyenize, bağırsaklarınızdaki fesada, kanınızın tegayürüne, safranızın meraretine ve ahlatınızın tekassüfüne terk ediyorum. Tanet, çok iyi ettiniz. Argan, aman tanrım, Mesöpurgon Görürsünüz bakın 3 4 gün geçmeden tedavi edilmez bir duruma gelmezseniz. Argan Aman acıyım bana Mesöpurgon Betaati hazme uğrayasınız Argan Aman Mesöpurgon Mesöpurgon betaati hazımdan zui hazme düşes düşesiniz Argan Aman Mesöpurgon Mesöpurgon Suyu hazımdan Ademi hazıma Argan Aman Mesöpürgon Mesöpürgon Ademi hazımdan zelek ül emya Argan Aman Mesöpürgon Mesöpürgon Zelekul emadan dizanteriye, Argan Aman mesöpürgon Mesöpürgon Dizanteriiden suülünnyeye Argan Aman mesöpürgon Mesöpülgon ve nihayet cüretinizin cezasına uğramış olacaksınız. Dizanteriden cüretinizin sizi götüreceği ziyayı hayata. Sahne altı. Argan Beral Argan, aman tanrım öldüm sen beni mahfettin kardeşim Beral. Ne var ne olmuş? Argan, aman artık dayanamıyorum. Fenni celili tıbbın öcünü şimdiden duyar gibi oluyorum. Beral, vallahi sen delisin abi. Bana dünyayı bağışlayacaklarını bilsem, seni bu durumda görmek istemezdim. Tanrı aşkına biraz toparlan, kendine gel. O kadar kuruntuya kapılma. Argan, görmedin mi kardeşim herif beni ne acayip hastalıklarla korkuttu. Beral, aman canım sen de amma saf adamsın. Argan, ne diyorsun? Herif üç dört gün geçmeden artık sağlatılmaz bir duruma geleceğimi söylüyor. Beral, onun söylemesinden ne çıkar? Gaipten ses mi geldi? Hem senin şu sözlerine bakıyorum da sanki yaşamın erifin elindeymiş de istediği gibi uzatıp kısaltabilirmiş sanacağım geliyor. Aklını başına topla. Ömrün ne kadarsa o kadar yaşarsın. Mesöpürgünün ne ilaçları seni yaşatabilir ne de öfkesi öldürür. Bu olaydan olsun artık ders al da şu hekimlerden yakanı sıyırmaya bak. Ama anlının yazısı öyle, öyle de ömrün oldukça bu heriflerle uğraşıp duracaksan dünyada hekim bir tane değil ya bir başkasını bulur. Belki de yaşamının bunun elinde olduğu gibi tehlikede bırakmamış olursun. Argan, aman ne diyorsun kardeşim bu herif benim huyumu mu beni nasıl iyileştirmek gerektiğini biliyordu. Beral, vallahi senin körü körüne saplanıp kaldığın bir takım düşünceler var. Sen her şeyi bir acayip görüyorsun. Sahneydi, Tuanet, Argan, Beral. Tuanet, efendim bir hekim geldi, sizi görmek istiyor. Argan, hangi hekim? Bir hekimlik hekimi. Argan, kim olduğunu soruyorum sana. Ben tanımıyorum ama bir elmanın bir yarısı ben, bir yarısı o. Öyle benziyor ki, anamın namusundan emin olmasaydım... ''Babacığımı öldükten sonra Tanrı'nın verdiği bir küçük kardeş'' derdim. Argan, getir şunu. Berhal, gene talihiniz varmış. Tam zamanında istediğiniz oldu. Bir hekim gitti, bir hekim geldi. Argan, vallahi sen bir yıkıma yol açacaksın diye korkuyorum. Berhal, gene mi başladın? Dönüp dolaşıp hep aynı noktaya geliyorsun. Argan, bak demin herifin sahip döktüğü hastalıklar hala aklımdan çıkmıyor. Hiç bilmediğim hastalıklar bunlar. Sahne 8 Tuanet hekim kılığında Argan Berat Tuanet Efendim gerekirse Hacamat Tenkiye gibi konularda Emre Ali'nize amade bulunduğumu Arz için müsaadenizle Ziyaretinize geldim. Argan Tatif buyurdunuz minnettar ettiniz efendim Kendi kendine. Olur şey değil tıpkı bizim Tuanet Kusura bakmayın efendim. Uşağıma bir şey söylemeyi unutmuşum. Şimdi gelirim. Argan. Aman kardeşim ne dersin. Sanki şıp demiş tuhanetin burnundan düşmüş değil mi? Berhal. Benzeyiş olursa bu kadar olur doğrusu. Böyle şeylere çok rastlanıyor. Tarih kitapları hep doğanın bu gariplikleriyle dolu. Argan. Vallahi ben kendi hesabıma şaştım kaldım. Hem de. Sahne dokuz. Tuanet, Argan, Beralt. Tuanet, hekim kılığını çıkarıp kendi giysilerini öyle çabuk giyer ki ikisi bir kişi sayın, sanılır. Buyurun efendim. Argan, ne var? Beni çağırmadınız mı? Ben mi? Yok. Demek kulaklarım çımlamış. Biraz burada dur da bak, doktor sana nasıl da benziyor. Tuanet odadan çıkarak, aman canım benim aşağıda işim var, hem ben onu göreceğim kadar gördüm. Argan. İkisini de görmüş olmasam doğrusu aynı insan sanırdım Beral. Ben böyle olanüstü benzeişler konusunda akıllara durgunluk verecek bir şey birçok şey okudum. Bu zamanda bile herkesi aldatan bazı olaylar görülüyor Argan. Belki de ben kendi hesabıma bunları birbirine karıştırır İkisinin aynı kişi olduğuna alt bile içerim. Sahne 10. Tuanet hekim kılığında Argan Beralt Tuanet Affınızı istirham ederim efendim. Kusura bakmayın. Ardan, şaşılacak şey doğrusu. Zatı aileleri gibi ünlü bir hastayı görmek merakına düştüğüm için bendenizi herhalde bağışlarsınız zannederim. Her tarafa yayılmış olan ününüz cesaretimi bağışlatabilir. Aman efendim, hoş gelip sefalar getirdiniz. Yüzüme çok dikkatli baktığınızı görüyorum efendim. Acaba kuduğunuzun kaç yaşında olduğunu tahmin buyurursunuz? Argan. Eh, olsun olsun da pek pek 26 27. Daha çok değil. Ha ha hay, tam 90 yaşındayım. 90 mı? Evet, böyle taze, gürbüz kalmama gelince o benim sanatımın bir sırrı. 90 yaşına göre güzel bir genç yaşlı bu doğrusu. Ben deniz gezgin hekimim. Şehirden şehire, ilden ile, ülkeden ülkeye dolaşıp hazakatinle mütenasip mühim hastalıklar Alakama layık ağır hastalar arar, öylesini bulunca hemen sanatımın o parlak ve muazzam esrarlarını tabik ediveririm. Öyle harcı alem olmuş adi hastalıklara romatizma, nezle, sıtma, yer, başarısı gibi çocuk oyunlarına tenezzül bile etmem. Bendeniz vahim ve mühim hastalıklar, beyne vuran nefis daimi hummalar, mükemmel humay fırfıriler, ala taunlar, güzel bağlar, olgun ve dolgun istizkalar en iyi cinsinden sadır, iltihabı yapmış zatül cempler isterim. Öyle şeylere bayılırım. Şanlı zaferlerimi hep o sahalarda kazanırım. Bina en ala zalik efendim. Zatallerinde işte bu saydığım hastalıkların hepsi birden bulunmalı. Bütün hekimler sizi yüzüstü bırakmış olmalı. Son nefesiniz ağzınıza gelmeli ki ben size ilaçlarımın keskinliğini, içindeki sizi tedavi etmek arzusunu gösterebileyim. İyiliğinizle bendenizi minnettar ediyorsunuz efendim. Verin bana nabzınızı. Hadi doğru at bakayım. Ben seni yoluna koymanın yolunu bilirim ha. Vay canına ne edepsiz nabızmış bu. Anlaşılan sen daha beni tanımıyorsun. Sizin hekiminiz kim? Mesöpürgon. Benim defterimdeki büyük hekimler listesinde öyle bir adım anımsamıyorum. O adamcağız sizde hangi hastalık olduğunu söyledi? O karaciğer dedi. Ama başkaları da dalak diyor. Onların hepsi bilgisiz. Siz akciğerinizden hastasınız. Akciğerimden mi? Evet akciğerinizden. Yakınmalarınızın, yakınmalarınız nedir? Ara sıra baş ağrıları geliyor. Ha, tam işte akciğer. Kimi zaman da gözlerimin önüne sanki bir perde çekilir gibi oluyor. Akciğer. Kimi zaman da midem bulanıyor. Akciğer. Kimi günlerde karnımda kulunca benzer ağrılar olur. Akciğer. Yemeklerinizi iştahla mı yersiniz? Evet efendim. Akciğer. Canınız biraz şarap ister mi? Evet efendim. Akciğer. Yemeklerden sonra hafif bir uyku gelir. Uyumaktan hoşlanırsınız değil mi? Evet efendim. Akciğer canım akciğer diyorum size. Hekiminiz size ne gibi ilaçlar verdi? Çorba verdi. Vay bilgisiz. Tavuk verdi. Vay bilgisiz. Dana verdi. Vay bilgisiz. Et ve sebze suyu verdi. Vay bilgisiz. Taze yumurta verdi. Vay bilgisiz. Bir de akşamları bağırsaklarımı yumuşatmak için eriko şapı verdi. Vay bilgisiz. Özellikle şarabıma çok su katmamı söylediler. Vay bilgisiz, vay bilgisiz oğlu bilgisiz, vay bilgisizlerin en bilgisizi, va bilgisizi var. Şarabınıza kesinlikle su, su katmayacaksınız. Çok sulu olan kanınızı biraz güçlendirip kıvamına getirmek için çok sığır eti, çok domuz eti, çok Hollanda peyniri, çok bulgur, çok pirinç, çok kestane, çok kağıt elvası yiyeceksiniz. Kanınız ancak bunlarla koyulaşıp kıvamına gelebilir. Sizin doktorunuz hayvanın biriymiş. Size ben kendim bir doktor seçip göndereceğim. Pars'a uğradıkça ara sıra ben de gelip yoklarım. Minnettar edersiniz. Hem Tanrı aşkına. Siz bu kolunuzu ne yapıyorsunuz? Ne gibi? Ben sizin yerinizde olsaydım böyle bir kolu hemen kesip atardım. Aman etmeyin. Niçin? Aa, canım görmüyor musunuz? Sizin bütün yediğinizi o çekiyor. Bedeninizin başka yanları besinsiz bedeninizin başka yanlarını besinsiz bırakıyor. Öyle ama kolum bana gerekli. Sizin yerinizde olsaydım şu sağ gözümü de çıkartırdım. Gözümü çıkarayım? Bakın sağ gözünüz sol gözünüzün bütün besinini aşırıp onu aç bırakıyor. Görmüyor musunuz? Siz beni dinleyin de şunu bir an önce aldırıverin. Ondan sonra sol gözünüzle daha iyi görürsünüz. Şimdilik pek acelesi yok. Hoşçakalın. Böyle çabuk kalkmak istemezdim ama... ...dün ölmüş bir adama bakmak için... ...önemli bir muayeneye gitmek zorundayım. Dün ölmüş bir adama bakmak için mi? Evet. Sağ olsaydı saltımı için ne yapmak gerekirdi? İşte onu belirlemek. Şimdilik hoşçakalın. Kuraldır. Hastalar konuk uğurlamaz. Berhal. Bu hekim çok anlayışlıya benziyor. Argan. Öyle ama... Biraz kestirmeden gidiyor. Canı pek tez. Berat. Bütün büyük hekimler öyledir. Argan, bir kolumu kesecek, bir gözümü çıkaracak, öteki kolumla öbür gözümü rahat ettirecek. Varsın öteki kolumla öbür gözüm o derni rahat olmayı versin. Herif beni tek kollu, tek gözlü bırakacak. Anmadı ameliyata. Sahne 11. Tuanet, Argan, Berat. Tuanet. Haydi haydi eksik olmayın. Hiç gülecek halim yoktu doğrusu. Argan, ne var, ne oluyor? Sizin doktor benim de nabzıma bakmak istiyor da. Bakındı bir. 90 yaşında bu. Bera, aman abi beni dinleyin. Şu mesöpürgonla aran açıldığına göre yeğenime başka bir kısmet var. Biraz da ondan söz etsek olmaz mı? Argan, yok kardeşim yok. O bana karşı geldi. Ben onu bir manastıra kapatacağım. Hem bu, iş, bu işin içinde bir gönül oyunu var. Benden gizli birisiyle görüşmüş. Ben işi anladım ama o farkında değil. Berhal. Ne olur abi birisine biraz eğilimi falan varsa cinayet değil ya bu. Sonuçta namusuyla evlendikten sonra senin onurun mu eksilir? Argan. Ne olursa olsun kardeşim. Rahibi olacak. O kadar. Bu iş kararlaştı. Berhal. Sen birini sevindirmek istiyorsun. Argan. Ben senin dilinin altında ne olduğunu anlamıyor değilim. Dönüp dolaşıp hep o noktaya geliyorsun. Bizim karı senin içine dert oldu gitti. Berhal. Öyleyse evet abi. Öyle istiyorsan işte açıkça söylüyorum. Ben de karından söz etmek istemiştim. Senin şu hekim merakına ne kadar tutuluyorsam ona karşı olan düşkünlüğünle onun sana kurduğu her tuzağa körü körüne kendini kaptırmana da öyle kızıyorum. Aman efendim rica ederim. Madama dil uzatmayın. Bizim madamın kıl kadar kusuru yok. İçi dışı bir. Madam efendimi sever, efendim de onu sever. Böyle şey nasıl söylenir? Arda, işte şuna sor da bak. Nasıl da nazlandırıyor beni? Doğru söyle. Hastalığıma nasıl da üzülüyor? Elbette. Nasıl da candan bakıyor, nasıl da emek veriyor? Ona kuşku yok. Berhal'dan. Madam'ın suyu nasıl sevdiğini şimdi size kendi gözlerinizle göstereyim. Sizi de inandırayım isterseniz. Argan'a, efendim bana izin buyurun da kardeşinize nasıl yanıldığını gösterip biraz gözünü açayım. Nasıl? Madam şimdi gelecek. Siz, siz şu iskemliyi upuzun yatıp ölmüş gibi yapın. Ondan sonra bakın ben ona kocasının öldüğünü haber verince ne kadar acınacak. Peki ben razıyım. Öyle ama sakın cadıcağa çok uzun bir yaz çektirmeyin. Sonra belki ölü verir. Sen orasını bana bırak. Ben Siz de lütfen şu köşeye saklanın. Ölmüş gibi yatmakta hiçbir tehlike yok ya. Hayır hayır ne tehlikesi olur. Siz yalnızca boy, boylu boyuna yatın. Yavaş sesle. Kardeşinizi utandırmak. Bakın ne alaylı bir iş olacak. İşte madam geldi. Siz kıpırdamayın. Sahne 12 Belin, Tuanet, Argan, Berat Tuanet bağırarak Aman tanrım başımıza gelenler Kimin aklına gelirdi bu felaket? Belin Ne var Tuanet? Tuanet Ah madam! Belin Ne var ne oluyor? Tuanet Ne olacak? Kocacığınız öldü Belin Ne? Kocam mı öldü? Tuanet Ah ah öldü ya Rahmetli merhum oldu Belin Öldü kesin mi?'' ''Tuanet, kesin, daha kimse duymadı. Ben burada yalnızdım, kollarımın arasına can verdi. Bakın, işte iskemlesinde upuzun -up yatıyor.'' Belin, ''Aman tanrım, çok şükür, bir şükür, üstümden büyük bir yük kalktı. Sen ne almak şeysin tuanet, böyle örümede acınır mı?'' ''Tuanet, ben ne bileyim madem, belki ağlamak gerekir.'' dedim. Belin, ''Hadi canım sen de.'' Göz yaşına yazık. Sanki öldü de bir şey eksildi. Dünyada ne işe yarıyordu ki? Herkesin baş belası. Pis, iğrenç herifin biriydi. Gece gündüz karnında ya ilaç, ya tenkıya. Durmadan burnunu siler. Öksürür, tüks, tükürür. Akılsız, hödük, huysuz. Kimseye rahat yüzü göstermez. Gece gündüz uşaklarıyla hizmetçilerini paylar. Tuanet. Ölüyü iyi biliriz demek de böyle olur işte. Belin. Şimdi ben tasarladığım şeyleri gerçekleştirirken sen de bana yardım edeceksin Tuanet. Sözünden çıkmazsan artık senin için var var yok yok. Öldüğünü kimse bilmediğine göre biz seninle herifi yatağa götürelim. Ben işimi becerinceye kadar öldüğünü kimseye söylemeyelim. Benim elime geçirmek istediğim bir takım senetlerle paralar var. Gençliğimin en tatlı günlerini o buna herifin yanında bedava geçirmiş olacak değilim ya. Hadi gel Tuanet. İlk iş olarak bütün anahtarlarını Alalım Argan birdenbire kalkarak Acele etme yavaş Belin şaşalayıp korkarak Ay Argan maşallah seveceksin karıcığım Demek sen beni böyle seviyorsun ha Tuanet Vay vay rahmetli ölmemiş Argan dışarı çıkan beline Senin bana nasıl dost olduğunu Anladığıma benim için Övgünü dinlediğime çok sevindim Doğrusu Sen bana çok büyük bir ders vermiş oldun Bundan sonra aklımı başıma toplar, ona göre davranırım. Berhal, saklandığı yerden çıkarak. Nasıl abi, gördün ya. Tuanet, vallahi bu derecesini dünyada ummazdım. Aman durun, Matmazel'in sesi geliyor. Siz yine uzanın, deminki gibi yapın. Bakalım öldüğünüzü duyunca onu ne yapacak. Sanırım bir kez denemek iyi olur. Bir kez başladıktan sonra bütün ailenizin duygularını öğrenmiş olursunuz. Sahne on üç. Angelik, Argan, Tuanet, Berat. Tuanet bağırarak, aman tanrım vah başımıza gelenler, ah bu ne kara günmüş. Angelik, ne oluyorsun Tuanet, ne alıyorsun? Tuanet, ağlamaz da ne yaparım, size ne kara haber vereceğim. Angelik, ne var ne oldu? Tuanet, babanız öldü. Angelik, babam mı öldü Tuanet? Tuanet, öldü işte görmüyor musunuz? Biraz Önce Üstüne Bir Fenalık Geldi Ölüp Gitti Angelik Aman Tanrım Ne Yıkım Başıma Gelenler eyvahla, Eyvahlar Olsun Benim Dünyada Bir Babacığım Kalmıştı O Da Gitti Üstelik Kalbi Bana Kırgın Gitti Ben Onu Da Yitirdikten Sonra Artık Dünyada Ne Yapacağım Nasıl Avunacağım Sahne 14 Kleant Angelik Argan Tuanet Berat Kleant Ne Oluyorsunuz Angelik Bir Şey Mi Oldu Niye ağlıyorsunuz? Angelik, ben ağlamayayım da kim ağlasın? Yaşamımın en değerli, en kutsal hazinesini yitirdim de ağlamaz mıyım? Babam ölür de ağlamaz olur muyum? Kleon, Tanrım ne yıkım ne beklenmedik bir acı. Vah vah ben de amcanızdan sizi benim için istemesini rica ettiğimden şimdi elini öpüp gönlünü yaparım. Yalvarır yakarırım da sizi bana vermeye belki razı ederim diye gelmiştim. ''Angelik, aman Cleans, artık öyle şez, şeylerden söz etmeyelim. Bundan sonra evlenmeyi kim düşünür? Ben babacığımı yitirdikten sonra bir daha insanların içine çıkar mıyım? Artık evlenir miyim? Ömrümde evlenmem. ''Ah babacığım, demin senin kararlarına karşı gelmiştim ama şimdi bari son sözünü yerine getireyim de sana karşı yaptığım kusuru biraz onarmaya çalışayım. İşte sana söz veriyorum babacığım, bugünden sezi, tezi yok, rahibe olacağım.'' Manastırlara kapanacağım. Ne olur artık izin ver de ellerini öpeyim. Sen benim veli nimetimsin babacım. Argan. Ah kızım yavrum. Angelik korku içinde. Ay. Argan. Gel korkma ben ölmedim. Şimdi anladım ki sen benim canımdan kanımdan bir parçaymışsın. Benim öz çocuğummuşsun. Yüreğinin iyiliğini anladığıma bilsen ne hoşnut oldum ne sevindim. Aman babacım. Dünyaları yitirip de yeniden bulmuş gibi oldum. Tanrı sizi yine bana bağışladığına göre izin verin de ayaklarınıza kapanıp sizden bir şey dileyeyim. Siz benim yüreğimdeki duyguyu hoş görmüyorsanız, beni Kleant'a vermek istemiyorsanız bari başkasına da vermeyin babacım. İşte sizden yalnızca bu iyiliği bekliyorum. Kleant üzerine kapanarak, aman efendim ne olur ikimizin de dileklerimizi kabul buyurun, acıyın bize. Böyle temiz bir duyguyla çırpınan iki gönlü birden yıkmayın. Berat, artık buna da bir şey diyemezsin ya abi. Tuanet, aman efendim böyle bir aşka nasıl can dayanır? Argan, peki hekim olsun evlenmelerine razı olayım Kleanta. İşte öyle, hekim olun size kızımı vereyim klant. Seminerek Sevinerek efendim, size damat olmanın kolayı buysa yalnızca hekim değil isterseniz eczacı da olmaya hazırım. Bu sorun değil. Ben güzel anjelikime kavuşmak için daha neler yaparım. Beran. Aman dur ağabey. Benim aklıma bir şey geliyor. Sen kendin hekim olsana. Hekim olursan hastayı da hekimi de kendinde birleştirmiş olursun. Suhanet. Valla doğru. Gördünüz mü çabuk iyi olmanın yolunu? Dünyada bir hekimin başına iş açabilecek hangi kabada hastalık vardır ki? Argan. ''Sen sanırım benimle alay ediyorsun, kardeşin. Ben bu yaştan sonra nasıl okula giderim?'' ''Beral, ben sana okula git demedim.'' dedim mi? ''Tanrı'ya şükür oldukça bilgim var. Ne hekimler var ki senden daha bilgili değil, Argan. Orası öyle ama hekim olmak için latinceyi iyi konuşmak, hastalıklarla ilaçları bilmek gerekli.'' ''Beral, sen bir kez hekim cübbesiyle takkesini geçirdin mi onların hepsini öğrenirsin.'' Ondan sonra istediğinden çok bilgin olursun. Argan, nasıl? İnsan okula kılığa bürününce hemen hastalıklar konusunda söz söylemeyi biliyor demek Beral. Elbette, kaftanın sırtında, küllağın başında oldu mu, ağzından çıkacak her saçma bilim sayılır, hikmet olur. Tuanet, ne diyorsunuz efendim? Hiçbir şeyiniz olmasa bile sakalınız var ya o da yeter. Sakal demek en aşağı hesapla hekimliğin yarısı demektir. Klan, ben kendi hesabıma her şeye hazırım. Berat. İstersen şu iş hemen versin. Argan, nasıl hemen? Berat. Evet, hemen şuracıkta kendi evinde. Argan, kendi evimde mi? Berat. Evet, benim tanıdığım bir fakülte var. Hemen gelir, salonda diplomatörini yapar. Gider filan da istemez. Argan. Öyle ama ben ne söyler ne yanıt veririm ki Berat. Onlar bir iki sözcükle sana fenli celili tıbbı özetliği verirler. Senin söyleyeceğin sözleri bir kâğıda yazıp sana verirler. Haydi sen git ağırbaşlı bir kılığa gir. Ben de adam yollayıp onları çağırtayım. Argan öyle olsun şunu bir görelim. Klean izin verin ne demek istediğiniz Anl anlayamadım. Tanıdığınız bir fakülte ne demek? Tühanet. Öyle ya ne demek istiyorsunuz? Amacınız ne? Beral, maksadım bu gece biraz eğlenmek. Bazı sanatçılar danslı, çalgılı bir diploma eğlencesi düzenlemişler. Şu töne, törene biz de alayımızla katılsak da abim baş başrolü yapsa diyorum. Angelik, aman amcacım siz babamla biraz fazla alay ediyorsunuz gibi geliyor bana. Beral, babanın havasına uymak onunla alay etmek sayılmaz kızım. Yabancı yok. Kendi aramızda eğleneceğiz. Her birimizin bir rol alıp birbirimizi seyretsek bile olur. Karnavalda böyle şeyler doğaldır. Hadi çabuk hazırlıklarımıza bakalım. Kleant, Angelic'e. Nasıl, razı mısın? Angelic, elbette. Önümüze düşen amcam olduktan sonra. Sahne 14. Kleant, Angelic, Argan, Tuanet, Berat. Kleant.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 Kolayı buysa, yalnızca hekim değil, isterseniz eczacı da olmaya hazırım. Bu sorun değil. Ben güzel ancelikime kavuşmak için daha neler yaparım, Beran. Aman dur abey, benim aklıma bir şey geliyor. Sen kendin hekim olsana, hekim olursan hastayı da hekimi de kendinde birleştirmiş olursun. Tuğanet, vallahi doğru. Gördünüz mü çabuk iyi olmanın yolunu? Dünyada bir hekimin başına iş açabilecek hangi kabadayı hastalık vardır ki? Argan, sen sanırım benimle alay ediyorsun. Kardeşim, ben bu yaştan sonra nasıl okula giderim? Berhal, ben sana okula git demedim dedim mi? Tanrı'ya şükür oldukça bildiğim var. Ne hekimler var ki senden daha bilgili değil. Argan, orası öyle ama hekim olmak için latinceyi iyi konuşmak, hastalıklarla ilaçları bilmek gerekli. Berhal.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 Hiçbir şeyiniz olmasa bile sakalınız var ya o da yeter. Sakal demek en aşağı hesapla hekimliğin yarısı demektir. Klan, ben kendi hesabıma her şeye hazırım. Berhal. İstersen şu iş hemen versin. Argan. Nasıl hemen? Berhal. Evet, hemen şuracıkta kendi evinde. Argan. Kendi evimde mi? Berhal. Evet, benim tanıdığım bir fakülte var. Hemen gelir, salonda diplomatörünü yapar gider filan da istemez. Argan, öyle ama ben ne söyler, ne yanıt veririm ki? Berhal, onlar bir iki sözcükle sana fenli, celili, tıbbi özetliği verirler. Senin söyleyeceğin sözleri bir kere de yazıp sana verirler. Haydi sen git, ağırbaşlı bir kılığa gir, ben de adam yollayıp onları çağırtayım. Argan, öyle olsun, şunu bir görelim. Kleon, izin verin, ne demek istediğiniz Anlay anlayamadım. Tanıdığınız bir fakülte ne demek? Tühanet. Öyle ya ne demek istiyorsunuz? Amacınız ne? Berhal. Maksadım bu gece biraz eğlenmek. Bazı sanatçılar danslı, çalgılı bir diploma eğlencesi düzenlemişler. Şu törene biz de alayımızla katılsak da abim ölü yapsa diyorum. Angelik. Aman amcacığım siz babamla biraz fazla alay ediyorsunuz gibi geliyor bana. Berhal.